시갔데 Kainat, bugün 31 Ağustos Çarşamba. Yıl 2016, ay 8, gün 244, Hızır 118. 1437, Hicri i Zilkade 28, 1432, Rumi Ağustos 18. Mircan Fırtınası. Günün dizesi. Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. Haklısın dedim, haklısınız dedim. Ne sevdiği belli, ne sevmediği. Pablo Neruda. Günü tarihi 149 yıl önce bugün 31 Ağustos 1867'de Le Fleur Dumal, Elem Çiçekleri adlı eserin yazarı Fransız şair Charles Baudelaire ve deneme yazarı Paris'te öldü. Doğumu 9 Nisan 1821 yine Paris'ti. 140 yıl önce bugün ise 31 Ağustos 1876'da 5. Murat'ın tahttan indirilmesi üzerine kardeşi 2. Abdülhamit Osmanlı tahtına çıktı. Yeni padişah anayasa hazırlatacağını ve ülkede meşruiyet ilan edeceğini vaat etmişti. Meşrutiyet. Büyük Saatli Marif Takvimi, Marif Takvimi. Kes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı bir gün aradan sonra tekrar huzurlarda Anamadır Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet girişte Kletz Royne grubundan finale final adlı parçayı dinledik. Enstrümantal parçayı. Albümde albüm, de, albüm Yankele Nelgetto. yettodan Sesler Olsa Gerek. Tam adını bilmiyorum. Yankletmer, müziğinin aşinası olmakla beraber biraz bu dili e, bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Ama bu konuyla ilgili çok sayıda müzik yaptıklarını ve son derece hüzünle coşkunun bir araya geçtiği harika bir albüm olduğunu da söyleyelim. Neden çaldığımıza gelince onu da Galeano anlatsın bize aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Beni Çok Sev Adolf Hitler'in dostlarının hafızaları çok zayıf. Ama onlardan aldığı yardım olmasaydı... ...Nazi macerasının gerçekleşmesi pek mümkün olamazdı. Meslektaşları Mussolini ve Franco gibi... Hitler de Katolik kilisesinin çok çabuk gelen rızasına güvendi. Hugo Boss, ordusunu giydirdi. Bertelsmann, subaylarını eğiten eserleri bastı. Uçakları Standard Oil'ın verdiği yakıtla uçuyordu ve askerleri Ford marka, kamyon ve ciplerde yolculuk ediyorlardı. Bu araçların yaratıcısı ve Uluslararası Yahudi adlı kitabın yazarı Henry Ford, onun ilham perisi oldu. Hitler ona madalya takarken teşekkür etmeyi de unutmadı. Ayrıca Yahudileri belirlemeyi mümkün kılan şirket IBM'in başkanına da madalya taktı. Rockefeller Foundation Nazi tıbbının ırksal ve ırkçı araştırmalarını finanse etti. Başkanın babası Joe Kennedy o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Londra büyükelçisiydi ama daha çok Almanya'nın büyükelçisiymiş gibi davranıyordu. Başkanların babası ve dedesi Prescott Bush, servetini Hitler'in hizmetine sunan Fritz Tüysen'le işbirliği yaptı. Deutsche Bank, Auschwitz toplama kampının inşasını finanse etti. Daha sonraları Bayer, Basf ya da Hoechst olarak anılacak olan Alman kimya sanayi devi IG Farben konsorsiyumu kamplardaki mahkumları kobay olarak ya da iş gücü olarak kullanıyordu. Bu köle işçiler her şeyi ürete, üretebiliyorlardı, hatta kendilerini öldürecek olan gazı bile. Mahkumlar ayrıca Krupp, Tüssen, Siemens, Varta, Bosch, Daimler, Bent, Volkswagen ve BMW gibi Nazi çılgınlıklarının ekonomik temelini teşkil eden başka şirketler içinde çalışıyorlardı. İsviçre bankaları mahkumların altınlarını, mücevherlerini ve dişlerini Hitler'den satın alarak dünyanın parasını kazandı. Altınlar sınırın kanlı canlı kaçaklara karşı sıkı sıkıya kapalı olduğu İsviçre'ye şaşılacak kadar kolay giriyordu. Coca-Cola firması Fantayı savaşın ortasında Almanya pazarı için üretti. Aynı dönemde Unilever ya da Unilever, Westinghouse ve General Electric firmaları da Almanya'daki yatırımlarını ve kazançlarını katladılar. Savaş bitince ITT firması müttefiklerin bombardımanının Almanya'daki fabrikalarına verdiği zararı gerekçe gösterip, milyonluk bir tazminat kazandı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte Bugün 1928'de bugün Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı 1930'da bugünse Türkiye'de vilayet ve şehre mannetinin birleştirilmesine karar verildi Valiler aynı zamanda belediye başkanı oldu. Böylece kuvvetler birliği ilkesine geçilmiş oldu tamamen. 1995'te de Westwood Stüdyoları Command and Conquer Komuta et ve istila et. Fedet serisinin ilk oyunu olan Command and Conquer'ı piyasaya sürdü. 19 oyundur. En ünlü seridir, belki duymuşsunuzdur büyük an e, geçmişini e, hatırlaması için mihenk taşlarından bir tanesi olan oyundur bu aynı zamanda. Geçmişini hatırlaması için mi? Yani baktığınız zaman dünya üzeri, haritalar dolaşıyor ya. Haritaların üzerinde hmm. çeşitli tanklar dolaşıyor. O tankların ilk e, grafik hale geldiği oyunlardan bir tanesidir. Evet. Ben geçmişi hatırlamak için daha çok bu oyundan çok Galeano'nun Aynalar kitabına başvuruyorum ve diğer eserlerine. Redalır da fena dildir. Rusya olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal ediyorsunuz. Böyle senaryolar var. Evet ben... Ra oynardım. Ra? Evet. Mısır? Mısır şeylerinde geçiyor. Masaüstü oyun gibi şey. Yok ama Masaüstü ilk oyun. Hı. Evet onların işte bilgisayar hali olarak düşünün. Evet... İşte böyle. Şimdi e, neler oldu bittiğine e, bakalım. E, büyük bir Türkiye'den başlayalım gene. Öncelikli olarak e, Türkiye'de en büyük gazetecilerin tutuklanması ve medya özgürlüğünün Üzerine kalın bir perde örtülmesi operasyonları devam ediyor. Her taraftan gazeteciler neredeyse var bu bahsettiğiniz operasyonun içinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlarla e, mücadele bürosu, terör ve örgütlü suçlar bürosu savcısı Murat Çağlan yürüttüğü FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Polis e, medya ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığını ileri sürdüğü, ileri sürülen daha doğrusu, ...şüphelilerin adreslerine arama yapmışlar. Oralarında oldukça ilginç istimler evet, var. Orta gözaltı kararı verilen Ergun Babahan... ...Profesör Doktor Osman Özsoy... ...Şemsettin Efe... ...onlar yurt dışında olduğu tespit edilmiş. Yavuz Baydar'ın... ...P24 kurucusu ve uluslararası gazeteci... ...örgütlerinden birinin yönetim kurulu... ...üyesi... ...Yavuz Baydar'ın evinde... ...arama yapılmış, çilingirle açmış... ...polis Baydar ve eşi... ...evde olmadığı için arama ve tutanak tuttuktan sonra evden ayrıldığı belirtilmiş. Eski Today's zaman yazarı ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu danışmanı Ali Yurttağ Gülün de evinde arama yapıldığı öğrenilmiş. Kendisine ne olduğunu bir öğrenemedim. Yeni Şafak genel koordinatörü, Eski Yeni Şafak genel koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk aynı zamanda tarafta da bir araya atmıştı yanılmıyorsam. Samanyolu haber yazarı Rasih Yılmaz, Yeni Şafak'ın eski yazarlarından Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Hürriyet.com.tr editörü Dinçel Gökçe, Bugünün eski muhabiri İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Eski Radikal ve Meydan Gazetesi Ankara temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek gözaltına alınmışlar. Bilginç isimde Gökçe Fırat Çulhaoğlu Türk Solu Gazetesi'nin baş yazarı. böyle sert milli yazılarıyla bilirsiniz belki e, bu ismi. Bir diğer isimde Anadolu Ajansı şu şekilde aktarmış. Hakkında gözaltı kararı verilen Atilla Taş'la gece saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakalandı diye söylemiş. Fakat sosyal medyadan paylaşımlarıyla beraber Atilla Taş'ın İstanbul'a döndüğü ve burada gözaltına alınacağına dair çeşitli paylaşımlarda bulunduğu. Periscope olsun, Twitter olsun bu konularda ilgili paylaşımlarda bulunduğundan bahsediliyordu ama Anadolu Ajansı yakalandı olarak nitelendirmiş Atilla Taş'ın da gözaltına alınmasını. Evet. Twitter üzerinden Atilla Taş hakkında gözaltı kararı olsa haber verirler herhalde. Kaçak falan da değilim. Kaçacak, korkacak bir şeyim de yok zaten. Yerim yurdum belli demiş. Hı hı. Başka isimler de var. Kerim Balcı, İhsan Yılmaz, Erhan Başyurt ve Eyüp Can Sağlık radikalin genel yönetmeniydi. Daha sonra Hürriyet Gazetesi'nde evet. devam etmişti. Kemal Gülen ve dediğimiz gibi Atilla Taş. Bu çok o, kapsamlı bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında e, çok o, bir önemli haber daha var bu konuyla ilgili. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan gazetecilerin Şahin Alpay, Ali Bulaç, Lale Kemal ya da Lale Zar, Sarı İbrahimoğlu Kemal ve Nuriye Akman'ın tahliye talepleri reddedilmiş. Gazetecilerin tutukluluğa itiraz taleplerini değerlendiren İstanbul 5. Suh Ceza Hakimliği dosyada tutuklu, tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadığı anlaşılan. Yani tutuklanması için gerekli delillerin olduğuna karar vermiş mahkeme. Fakat tutuklanmasının kaldırılmasını gerektirecek bir delil yok diyor. Gazetecileri yazı çizgi suçundan içeri aldıkları insanlardan bahsediyorlar. Bu da Biyanet'ten bir haber. Hakimlik kararını da sınır tanımayan gazetecilerin Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter adresinden paylaşmış. Dosyada tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadı. Bu da tarihi bir gerekçe olarak karşımıza çıkıyor. Yani tutukluk müessesesi Türkiye'nin en çok zaten şey yapılan bir anlamda kötüye kullanıldığı söylenebilecek müessesesi sayılabilir. Çünkü çok özel şartlarda ancak kaçması Ya da e, delilleri karartması, yok etmesi ihtimali karşısında olan bir şey başka bir e, anlamı yok tutukluluğun, tutuklanmanın. Ama buna karşılık e, bütün gazeteciler ortalıkta Türkiye Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamayla o halle birlikte, olağanüstü halle birlikte basın üzerindeki baskıların arttığına dikkat çekmiş. Bu da duvar gazete, gazete duvardan. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat'ın yedi gündür gözaltında olduğunu hatırlatmışlar dün. 30 Ağustos tarihli bir haber. Hmm. Dün son güncellemesi de gece. Yarısına doğru 23'ten sonra yapılmış. Azadiye Uvalat gazetesine yapılan baskın ve gözaltılara Özgür Gün Televizyonun ekranının, kara, ekranının karartılmasına ve bu sabah, yani dün sabah gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterilmiş. Yani haber takibi yaparken gözaltına alınan Evrensel Gazetesi Mersin muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat bir haftadır gözaltında. Beş gündür avukatlarıyla görüştürülmediler diyor o hal gerekçesiyle. Azadiye Velat gazetesinin merkezine yapılan baskında 27 gazete dağıtıcısı gözaltına alındı. E, 35 gazete e, hakkın, gazeteci hakkında gözaltı kararının verildiği ve 9'unun gözaltına alındığı haberi var. Ve ayrıca da TürkSat üzerinden yayın yapan Özgür Gün televizyonunun yayını sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı platform tarafından kesilmiş. Böyle bir durum var. E, ayrıca ancak Türkiye'de görebileceğimiz nitelikte tuhaflıklardan bir haber de var. Basın özgürlüğü eylemi yapılmış. Diyarbakır merkezli hı hı. özgür gazeteciler cemiyeti Azad-Yagolat'ın operasyonunu ve özgür gün televizyonunun kapatılmasını protesto ederken bu eylemde bir gazeteciyi gözaltına almışlar. Basın özgürlüğü için eylem yapan gazeteciyi de. Hasan Cemal şöyle yazmış. 15 Temmuz sonrası demokrasi beklemek diye yazıyordu. Yani gazetecilerden ee, ve Türkiye'nin de önde gelen e, haklar savunuculuğunu yürütmekte yürütenlerden biri yani. Yavuz Baydar bir süredir yurt dışında pazartesi gecesi telefonda bizleri eleştiriyordu. Hapisteki gazeteci milletine yeterli ilgiyi göstermediğimiz için diyor. Gazeteci milleti tırnağı almış. Ben de kendisinden son durumu özetleyen bir liste istedim. Hemen gönderdi. Sabah vakti cep telefonum çaldı. Arayan Yavuz Baydar. O listeye benim adımı da ekle diyordu bezgin bir sesle. Sabah karşı evlerine polis gelmiş, çingirle kapıyı açıp girmişler ama arama sonrası bir tutanak tutup gitmişler. 12 Mart darbesini hatırladım. Yıl 1992. Sıkı yönetim günleri. Dergimiz kapatılmıştı. Bir gece uykudayken evimiz basıldı. Gürültüyle yatağımızda zıpladık. Karım hamileydi. Işığı yaktım. Makineli tüfekle çelik yelekli polis ve askerler yatak odamıza doluşmuştu. Darbeler bitmek bilmiyor bu memlekette. Her seferinde ilk olarak da gazetecilere, yazarlara, sanatçılara kelepçe vuruluyor. P24'ün tespitlerine göre Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısı halen 107. Bu listeye Diyarbakır'da Kürtçe çıkan Azadiye Valat gazetesinin 28 Ağustos'ta gözaltına alınan 23 çalışanından da eklemek gerekir diyor. Yani 130 gazeteci Hasan Cemal'in hesabıyla şu anda tutuklu, yani gözaltında ya da tutuklu durumda. Ondan sonra ve 15 Temmuz sonrası demokrasi bekleyenlerin hayal kırıklıkları anlaşılan devam edecek ara başlığıyla da, da şöyle devam etmiş Cemal. Bu sabahtan beri 35 gazeteciden oluşan yeni bir gözaltı dalgası yaşanmakta. Aralarında Yavuz Baydar Ergun Baba'nın ve gözaltına alınan Murat Aksoy'un da bulunduğu 35 gazeteci daha. Pazartesi günü öden sonra Aslı Erdoğan'la dayanışma nöbetine gittim. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önü kalabalıktı. Görüş günüymüş. Ömer Çavuşoğlu'nu görüyorum. Kardeşi Nazlı Ilıcağı ziyarete gelmiş anlaşılan... Yüksek duvarların dikenli tellerin üstünden sevgili Nazlı'ya bir selam sallıyorum. Bir selam da yine demir parmaklıklar arkasındaki bir başka kadın meslektaşıma Lale Kemal'e gönderiyorum. O kadar çok arkadaşım var ki hapiste. Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz Er, Türkön'e. İsmini unuttuklarım, her gün sayıları büyüyen gazeteciler. Bakırköy Kadın Cezaevi'nin önündeki meydan ana baba günü. Aslı Erdoğan için kendisine mikrofon uzatılan herkes dilinin döndüğünce bir şeyler söylüyor özgürlük üzerine. Ben de ne yapayım fazla klasik laflarımı tekrarlıyorum. Sözcükler tutuklanamaz, dile zincir vurulamaz. Ne yapsanız Aslı Erdoğan yazacak, üstelik en güzel romanlarını bundan sonra yazacak. Bu dünya despotlara kalmadı kalmayacak. Kalabalık arasından yanıma yaklaşıyorlar. Genç bir erkek, iki kız çocuğu, biri karşı kar Bir kara çarşaflı kadın bir de ak sakallı. Dinliyorum. Eşimi fetullahçı diye hapse attılar. Cezaevlerinde psikologluk yapıyordu. Bu eşimin annesi, bu babam, bunlar da çocuklarımız. Ziyarete geldik eşimi. O da 4 aylık yeni doğan çocuğumuzla hapiste yatıyor. Olacak şey mi? Fetullahçılıkla en ufak bir alakamız yok. Hapishane önüne o kadar kalabalık ki gençler, yaşlılar, Türkler, Kürtler, siyasetçisi, gazetecisi, yazarı, çizeri... ...aralarında 12 Mart, 12 Eylül yaşayanlar da var. Hiç bu kadarını görmedik diye anlatıyorlar demli çaylar yudumlanırken. Aslı Erdoğan ve Nazlı Ilıcak burada hapis. As, e, genç bir Kürt kadın kendini tanıtıyor. Afrika'ya ihracat yapıyormuş. Yıllar yılı yoksul Afrika ülkelerinin dertleriyle de haşır neşir haldeymiş. Geçen gün Kara Afrika'nın en yoksul, en zor ülkelerinden biri olan Benen'den arkadaşı aramış. Seni çok merak ediyoruz, nasılsın? Benen'den. Ne günlere kaldık diye noktalıyor sohbeti. Bu satırları dün öğle vakti yazarken, Yavuz Baydar'dan bir WhatsApp çınlıyor cep telefonumda. Eski Today Zaman yazarı, yıllar yılı Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubunun danışmanlığını yapan Ali Yurtagül'ün de evi basılmış. Ve şöyle bitiriyor Cemal yazısını. 15 Temmuz sonrası demokrasi bekleyenlerin hayal kırıklıkları anlaşılan devam edecek diyor. Konstantin Lech ayrıntılı bir yazı yazdı. 29 Ağustos tarihli The Guardian gazetesinde Türkiye'de medyanın üzerine yüklenme e, aşırı bir hız kazandı diyor. Ve 100'den fazla gazeteciye tutuklama ya da gözaltı kararı yani P24'ün rakamlarını almış, 48'i bu darbe girişiminden sonra e, yürütülen soruşturmalarda başladı diyor. Ve şu ana kadar 102 medya e, kuruluşunun 45 gazete, 16 televizyon kanalı, 3 haber ajansı, 23 radyo istasyonu, 15 Dergi ve 29 yayın evinin kapatılmış olduğunu söylüyor ee, ve çok şey bir durumdan e, bahsediyor yani giderek kötüye karanlığa alacak karanlığa dönüştüğü bir durumdan bahsediyor. Bazı gazetecilerde de konuşmuşlar. Ali Duran Topuzla mesela işte. Şey, ...genel yeni yönetmenin ...gazete biraz önce alıntı yaptığımız... Du, ...gazete duvarın... E, ...çok daha geliştireceğiz... ...erken açmak zorunda... ...kaldık... Başladık, ...planlarımızdan demiş çünkü... E, ...çok fazla haber çıkıyor... ...ne yapalım hazırlıklarımızı tamamlayamadan... ...darbe girişimde olunca... ...çıktık diyor fakat... ...yüksek e, gazetecilik standartlarını... ...ayakta tutarak... E, ...ülkenin daha iyiye doğru dönmesini... ...isteyeceğiz demiş... ...şey... ...Gardina verdiği demeçte... ...fakat... E, e, ...kendisinin bu imsalliği... ...Türkiye'deki gazeteciler arasında... ...çok da paylaşılmıyor... E, ...Ahmet Şık... ...mesela... ...şey demiş... E, ...basın özgürlüğü... ...şimdiye kadar olduğundan çok daha fena demiş ki... ...kendisi bir sene yayınlanmamış basılmamış bir kitabı bile e, yüzünden bir seneye yakın hapiste yatmıştı e, Gülen hakkında yazdı e, bu şöyle e, özetleyebilirim demiş Ahmet Şık gardiyana verdiği mülakatte e, darbe önlendi ama junta geldi iktidara diye konuşmuş böyle bir şey e, ve rakamlar da veriyor işte bu, medyanın durumu bu aynı yani. zamanda şöyle olaylar da yaşam, yaşanmaya başladı belki ilk olarak da nitelendirilebilir Türkiye'den Yunanistan'a doğru geçen göçmenlerin e, doğru göç eden insanların arasında artık bildiğimiz e, kişiler yok bildiğimiz ülkelerden gelen insanlar yok yani Afganistan, İran Asya'daki ülkeler, Bangladeş ve Suriye, Irak gibi ülkeler yok sadece. Aynı zamanda Türk ülkeyden giden insanlar da sığınma talep etmeye başlamışlar. Bir Türk hakimin Tayım 4'ten aktardı Bir İlginç, evet. evet. Çok i̇lginç. Yani yenilik bu da. Evet, bir Türk hakimin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçerek sığınma talebinde bulunduğu bildirilmiş. Sakız adası sahip güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki hakim Sabah 6'da 6 sığınmacı taşıyan bir botla Ay'a Eyleni sahiline varmış. Sahil güvenlik ekiplerince merkeze getirilen hakimin siyasi sığınma talebinde bulunmak istediği kaydedilmiş. Teyimi 4'ten aktardım bunu. Evet daha önce yine bu darbe teşebbüsüne girişenlerden olan askerler de 8'i Yunanistan'a şey yapmışlardı ve 3 ayrı ülkeye. ...görev yapmış oldukları yerleri seçerek... ...üç ayrı ülke Belçika'da var galiba... ...aralarında... ...itica talibinde bulunduklarına dair de bir haber vardı... ...ama ilk defa bir hakimin... ...yalgı organından birisinin olduğunu duyuyorum. Çünkü... Neyse, iyisi istiyorsanız iyi haberi vereyim. Mevlüt Çavuşoğlu bu konuyla... ...uzaktan da olsa alakalı bir haber... ...bir açıklama yapmış. Türkiye tek başına Avrupa Birliği'ne yönelik... ...düzensiz göçü durdurmaya devam edemez demiş... ...her zaman dile, getirdiği, dile getirilen... ...söylemlerden bir tanesini tekrar etmiş... En geç Ekim 2016'ya kadar Türk vatandaşlar için vize serbestisini bekliyoruz diye bir açıklama yapmış. 2016. Ekim. Ekim. Yani bir ay sonra. Evet. Ya evet yaklaşık bir ay sonra. Bir yani ay, kaçmaya gerek kalmayacak. Hep beraber zaten vizesiz bir şekilde seyahat edebileceğiz. Evet, evet. öyle. Çok iyi niyetli bir açıklama ama geçerli olmayabilir. Zaten e, sürreel, gerçek üstücü yani e, şeyin Samuel Beckett'in, Öjen Yonesko'nun biraz Kafka'nın, biraz Oğuz biraz da Gogol'ün bir dünyasını da hatırlatmıyor değil. Hem öncelikle Türkiye'deki durum ama daha sonrasını. Şimdi e, şeye geçeceğiz tabii Türkiye'deki durumlara ve özellikle de Türkiye hem e, içeride hem de e, dışarıda e, komşusuyla savaş halinde. O konu da ter tereddütle tabii. Savaş oluyor mu olmuyor mu o da belli değil ama ...onu konuşacağız... ...ma ondan önce aradan şeyi söyleyelim... ...tam bu görüşmeler... ...ceryan ederken... ...barış görüşmeleri... ...IŞİD saldırısı... ...Yemen'de oldu... ...50 kişiyi öldürdü... ...hükümet yanlısı milislerden... ...ayrıca Yemen'de... ...Suudi... ...Amerikan silahlarıyla... ...Suudilerin yaptığı saldırılarda... ...11 sivil öldü... ...bir gün... Önce John Kerry'nin ziyareti vardı. Suudi Arabistan'a pek etkisi olmuyor anladığım kadarıyla. Ve tabii Suriye'de, Türkiye'de bütün çeşitli haber ajanslarından çok sayıda haber ajansından gelen bir haber en az 35 sivilin ölmüş, öldürülmüş olduğu yolundaydı. Başta bütün haber ajansları verdi bunu. Birleşmiş Milletler Yemen'de 18 aydır devam eden iç savaşta ölenlerin sayısının 10 bin'i geçtiğini söylemiş. 3 milyon kişinin de evsiz kaldığını açıklamış ama daha önceki tahminlerin 6 bin de olaylarında olduğundan bahsediliyor. Milletin internet sitesinde de bu var. Yani %40 finan bir artış var öyle evet, yani, mi? tahminlerde artış var Tahminler... yani tah... bu rakam bile tutulamıyor asıl şaşılacak olan şey bu. Yani Birleşmiş Milletlerin bile tutmakta zorlandığı bir rakam var ortada. Zaten Suriye'deki iç savaş içerisinde de Birleşmiş Milletler ya, bir süreden mi sonra bırakmıştı Rakamda tutmayın. Ee, Yemen'de de galiba korkulacak durum zaten e, sağlıklı bir şekilde bu rakamların bile tutulmuyor oluşmuş. Evet rakamlar rakam bile değilsiniz yani. İstatistik değil. bile değilsiniz. Geçtim. Ötesinde evet gerçekten öyle ve şimdi e, şeyden de hazır. onlardan bahsederken bir de şeyi söyleyeyim eee insanlık tarihinin en büyük kurtarma operasyonlarından biri cereyan etti gazetelere geçmiyor bile altı bin beş yüz mülteci Suriye'den başka yerlerden gelen e, Libya kıyılarından altı bin beş yüz civarında mülteci kurtarıldı çok dramatik fotoğrafları var böyle çırpıntılı sularda çoluk çocuk kadın erkek hava rengi tenli daha açık tenli ...daha koyu tenli insanlar... ...6500 kişiden bahsediyor... ...İtalyan sahil muhafızları tarafından... Kurtulun. ...yani hakikaten... ...akıl durdurucu bir durum... ...buna karşılık ben rakam dedin... ...o zaman ben veriyorum rakamı... Hiç, ...Beyaz Ev açıklama yapmış... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... sorumlu ...en sorumlu yerlerinden biri işte... ...Obama ve Beyaz Ev... Ee, Amacına bulaştığını açıklamış. Suriyeli mültecileri yerleştirme kendisine başvuran gelen kaçan neyse işte Suriyeli mültecileri yerleştirmiş. On bin nasıl Suriyeli mülteci mi? Evet. Yani, evet Suriye yani Birleşmiş Milletlere kaydolmuş Suriyeli mültecilerin binde ikisi ne yerleştirmiş büyük mülte Amerika Birleşik Devletleri öyle açıklamış. Am Amnesty International Uluslararası Saf Örgütü yani e, mülteci kamplarında ve savaş bölgelerinde feci şartlar altında sıkışmış olan korkunç durumdaki şeylerde e, dünyanın en büyük ülkelerinden biri birincisi olan Amerika Birleşik Devleti daha fazla yapmalı. 5 milyon Suriyeli şu anda ülkelerinin dışında. Demiş. 10 bin mi? Yani toplam savaş boyunca sadece 10 bin kişiyi mi karşılamışlar? Evet. Vay canına. Yok yıl. Sadece bu yıl. Bu yıl. Hmm. Yani şu, karşılaştırmak istiyorsanız Almanya var elimizde. Göçmenlik ve Mülteciler Bürosu bu yıl Almanya'ya 300 bin göçmenin gelmesini beklediklerini açıklamışlar. Anceli Merkel'in göçmen politikasının eleştirileri de var BBC Türkçe'nin haber içerisinde. 300 binmiş evet. Almanya. Ama 10 tabii bin. E, Filipin. 10 bin yani alay eder gibi bir rakam. Kabul aslında. edilen bunlar bir de, değil mi? Evet kabul edilen yerleştirilmesini sağlığından binde ikisini yapıyor yani. Büyük yüce Amerika, büyük insanlık gibi Nazım'ın. Türkiye'deki durumdan bahsetmemiz gerekirse de durum şu. Yani Türkiye ve Yunanistan'daki durum. Avrupa Birliği ile varılan bir anlaşma vardı biliyorsunuz. Bir arada paralar geldi gelmedi tartışmasında yapılıyordu. Bir kısmı gelmişti darbinin hemen ardından. Yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse. Bu varılan anlaşmanın ardından Ege'de düşüşe geçen göçmen trafiği son 4 ayda tekrar yoğunlaşmış. Haziran ayında 538 olarak kaydedilen düzensiz göçmen sayısı Ağustos ayı tamamlanmadan bin üç elliye ulaşmış diye yazıyor Milliyet İnternet sitesinde. Evet. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da şeyi de dünyanın, gezegenin durumunu da unutmayalım. Yeni açıklamalar var. Bin yıldan beri görülmüş en sıcak yıllı, ısınma hızın içindeymişiz. Hı. Şimdiye kadar bin yıldır en azından görülmemiş bir sıcaklık ve Dünyanın en büyük bilim kurulu kurullarından bir tanesi toplanmış. Uluslararası Jeoloji Kongresi Güney Afrika'da, Cape Town'da toplanmış ve yedi yıllık bir araştırmadan sonra hükmünü vermiş. Yeni bir jeolojik çağa geçmiş. Bulunuyoruz. Antroposen çağı. Yani insan çağına geçmiş durumdayız. 2000 yılında adı konmuştu. Kimyacı, Nobel edüllü Kimyacı Paul Krutzen ve Eugene Stömer'in Stömer hmm. ya da birlikte koydukları şey gerçekmiş. Artık insanlık yeni taş devrine girmiş durumda. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Onu da açıkladık. E, Vedat Türkal'in e, büyük 97 yaşında aramızdan ayrılan usta yazar, senarist ve aktivist. Devrimci Vedat Türk Ali de şey demişti, onu da hatırlayalım. Bugün cenazesi var, öğle takip mütakip Teşvikiye Camii'nde. Vedat Türk sözü de, birbirimizi öldürerek bir yere varamayız. Kim varabilmiş ki diye söylemişti, onu da bir hatırlatalım. Açık Thank <laughs> you. This ghetto. War grubundan, Savaş adlı gruptan dinlediğimiz bir sol parça çok ünlü. Dünya bir getodan ibaret bir toplama kampı gibi bir yer zaten öyle sıkışmış vaziyette diyorlar. Biz hem şarkının sözlerinden güne de manalı bir bağlantı yapılabileceği için ama aynı zamanda da grubun kurucu layromanlarından Papa D. Allen'ın dün ölüm yıl dönümü olduğu için 1931 doğumlu Papadi Allen dün 1988'de 57 yaşında hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demek için çaldığımız bir parçaydı. Evet, yani dünyanın haline bakacak olursak hakikaten pek haber olmuyor Türkiye'deki medyada hiç yok gibi bir şey. Ne televizyonlarda, ne radyolarda, ne dergilerde ne de gazetelerde e, ama dünya görülmemiş bir, bin yılda bir görülmüş muazzam bir ısınmanın içinde ve NASA'nın ünlü bilim insanlarından Gavin Schmidt, Gavin Schmidt söylemiş, Goddard Enstitüsü'nde uzay Araştırmaları Merkezi'nin başında direktörü, bin yıldan beri görülmemiş bir sıcaklık, 20. yüzyılda görülen bu trend, Akıl alır gibi değil demiş hatta şey de söylemiş daha önce de söylediğini tekrarlamış tahminini 2016 yılının bütün kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olması ihtimalinin yüzde 99 olduğunu söylemiş ve şöyle de bir hani bir takım laflar çıkıyor demiş işte durdu azaldı zaten yoktu filan. Bunu düşünenler böyle bir şey söylemek için herhangi bir sebep olmadığı gibi böyle bu mesele bitti küresel ısınmadan kurtulduk diye düşünenler dünyayı pembe gözlüklerle gören iflah olmaz imserlerdir demiş bu önümüzdeki 100 yıl için toplumların en büyük sorunu olacaktır demiş ve son araştırmalara bakıldığında sadece 5 yıl daha devam ederse. ...böyle bu hızla kömür yakmak... petrollü arabalarda... ...ve kamyonlarda... ...inşaatlarda beton filan... ...ve doğalgazla... ...ısınmak ve diğer şeyleri... ...elektrik enerjisi elde etmek... ...bu hızla devam ederse... ...Paris'te geçen sene... ...bu sene... yok, ...geçen, geçen sene sonunda... ...alay ve alayla alkıştan ölerek kabul edilen... Büyük zafer yani en bir buçuk derecelik bir artış ...tavanında sınırlayacağız diye şak şak alkışlamışlardı onun hiçbir şansı kalmayacakmış yani kontrolden çıkmış iklim değişikliğin önlerininn şansı yok beş sene böyle herhangi bir şey görünmüyor zaten ufukta yepyeni şeyler yapılıyor kutuplarda da açılıyor Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'sı, Norveç'i ve Türkiye'si ile beraber dünya hızla buna doğru gidiyor. Yani 5000 yıl buz çağından çıktıktan sonra 5000 yıl boyunca böyle bir dönemde 4 ila 7 derece yükselmiş küresel ortalama. Şimdi en az 20 katı hızlanıyor. Önümüzdeki yüzyıl için 20 kat hızlı olacak. Bunu da söyleyen dünyadaki en saygın araştırma kuruluşu NASA söylüyor Amerika'nın işte böyle 800 bin yıla kadar da geri götürmek mümkün. Bir iyi, bir de iyi haberim var. Hangisini vereyim ilk önce? Bu konuyla alakalı. İkisi alakalıma. de mi iyi? İkisi de iyi. Bir tanesi değişik bir şekilde iyi. En iyi olanını. Ver. En iyi olanını vereyim. Petrol fiyatlarında yaklaşık 2 yıldır %50 oranında gerilemesi, Petrol şirketlerinin arama bütçelerinde de kesintiye gidilmesine neden olmuş diye bir açıklama var. Petrol şirketleri için iyi değil ama evet. insanlık için belki daha iyi. Diğer Canlılar türler için var, daha aynı iyi. Zamanda İskoçya merkezli Wood MacKenzie verilerine göre 2015 yılında keşfedilen 2.7 milyar varillik petrol 1947'den bu yana görülen en düşük seviyede olmuş. Yine 2.7 milyar varillik bir petrol keşfedilmiş. Orası ayrı. 2015 yılının petrol arzı 1960'dan bu yana keşfedilen petrol rezervi ortalamasının yalnızca onda biriymiş. Yine büyük bir rakam bu. 2016 için tabloda pek farklı değilmiş. Temmuz ayında bulunan petrol miktarı 736 milyon varil olarak kalmış. Kardan zarar gibi bir durum söz konusu. Bu. Bu Başkanda? da lokal bir diğer iyi haberde ee, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri Batman... Raman'da petrol bölümünde. <gülüyor> evet. Hı? Yani Batman Seyret il sınırındaki Rıdvan Köy açıklarında Çakırlı iki Petrol Kuyusu'nda kaliteli petrolle rastlamışlar. Tamam. Bu bu senenin bayağı gecikmişti. Ta Ağustos'u bulması çok acayip. Kuyuda günde 750 varil petrol üretimi yapılacakmış. İki buçuk ay sondaj çalışması yapılmış falan filan medya hayran bizi işletiyorlar ama bu son benim bildiğim son 50 yılda her sene tekrarlanan bir haberde Batman ve Ramanda petrol bulunur. Evet. Her sene hiç şaşmaz yani. Bu senede geçmemiş. Es geçilmemiş evet, antroposen çağında bir de şeyi de söyleyip bu konuyu herhalde kapatabiliriz. Büyük bir mücadelede olduğunu hemen söyleyelim. Yani 500 yılı... Milattan sonra 500 yılından beri görülmüş en korkunç ısınma hızına ulaştığımız bir yandan belirtilirken milattan önce milattan sonra 500'de yani Hristiyanlık yeni yeni şey yapıyor ortalıkta. Daha şey yok. Müslümanlık yok. Hı hı. O dönemden beri böyle bir şey. Bu arada Dönemli şey şirketleri ayaklarının en büyük şirketler şu anda küresel ısınmayla en büyük mücadeleyi kim karar verdi? Sigorta şirketleri. Yani Batmak üzereler. Ve Aliva, Egon ve Amlin. Üçü de ağla başlıyor. Toplam e, mal varlıkları filan Asset denen şeyleri 1,2 trilyon dolar. Hı. Ve dün bir açıklama yaptı. Dünyanın bütün ekonomilerine, bütün büyük ekonomilerine G20 toplantısı da olacak. Orada da Obama ile şeyinde görüşeceği bir geliyor Erdoğan işte Erdoğan'ın. O toplantıdaki liderlere tabii ki Obama ve Erdoğan da dahil bütün liderlere kömür, petrol ve gaz şeylerine sübvansiyon destek vermekten derhal vazgeçin. 4 yıl içinde bütün sübvansiyonları kaldırın. Yoksa bittik demişler. Nasıl? İlginçmiş. Evet. Bu bunları konuşurlar mıdır? Küresel. Çünkü nasıl? Belki de şey diyebiliriz buna. Yani günün sözü de adayım adaylardan biri diyeyim. Bütün risklerin anası demişler. Küresel ısınma için, iklim değişikliği için. Ama öte yandan da bütün dünyada yani yalnız ve sigortacılar değil tabi onlar çıkarlar zedelendiği için tekleri tutuşmuş vaziyetteler ama başka da var mesela Missouri Nehri bütün nehirlerin anası kabul ediliyor Yerliler için tabii tahmin edilebileceği gibi ve Lakota e, halkı ve Siouxlar bildiğimiz bütün yerli kabileler ayaklanmış vaziyette ve Winona Duke onların liderlerinden birisi yazdığı bir yazıda. Progressive, Los Angeles Progressive dergisinde büyük Lakota reisi Matthew King bir seferde şunu söylemişti diye hatırlatıyor. Yani bir yerliden özgür olmayan özgürlüğü elinden alınmış bir yerliden daha hüzün verici ne olabilir demiş. O da özgür olmanın ne olduğunu hatırlamayan bir yerlidir. Bundan daha hüzünlü olduğunu Ama Standing Rock'ta denen yerde Kuzey Dakota Petro inşasına izin vermeyeceğiz. Ve soru şu sitting bu oturan boğa olsa büyük reis ne derdi? Ne yapardı? diyorlar ve cevaplarını kendisi de veriyorlar. Özgürlük ve bütün insanlığın geleceği için bütün yani kendi yerlilerin geleceği için hepimiz için cevap yani oturan bu ne derdi deyince e, cevap gayet açık. 150 yıl önce söylediğini tekrarlardı. Hadi oturalım aklımıza başımıza derleyelim ve çocuklarımız için nasıl bir gelecek kuracağımızı hesaplayalım derdi diyor. E, aynı zamanda Avustralya'dan Brezilya'ya kadar pek çok e, aktivist ve grup fracking denen Hidrolik çatlama, çatlatma yöntemiyle yapılan şeyin ki muazzam bir zarar verdiği metan çıktığı yeni ortaya çıktı. Karbondioksitten 20 küsur kat daha tehlikeli küresel ısınma açısından. Onu da önlemek için dört bir yanda kıtalar arası bir mücadele var. Son bir haberde Akkuyu'dan nükleer santrale karşı otuz bin imza toplanmış durumda. Evet Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin öncülüğünde başlatılan bir kampanya bu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bire 50 binlik çevre düzenlemesi planında akku santralin işaretlenmemesi için 30 bin imza toplanmış Yeşil Gazete'de. Bulunuyor bunun haberi. Onlar da Doğan Haber Ajansı ve Evrensel'den derlemişler. Evet. Yeşil Gazete'de gördüğümüz bir şeydi bu. Şimdi bu e Peki savaş var mı yok mu ne nedir durumu? Savaş mı? Savaş her zamankinden çok var şu anda. Türkiye savaşta mı peki? E, elbette Türkiye savaşta. Evet. Yani bunu inkar edebilecek kimse var mı şurada? Var. Kim efendim? Var. E, mesela e, Kurtulmuş var. Numan Kurtulmuş. Numan kurtulmuş sözcüsü, evet, savaşa girmedik Suriye'de kalıcı değiliz demiş. Yani kalıcı olup olmamak ayrı şey ama şu anda savaşa savaş, girmedik. Savaşa girmedik demek biraz e, altını doldurması gereken bir argüman. Biraz e, zaten çelişki de var. Hemen onunla başlayalım. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, Suriye'de devam eden operasyonlar için e, son derece e, geleceğe yönelik çok çarpıcı, geniş kapsamlı bir ifade kullandı. Daesh diyor. Daesh işte IŞİD diye bilmiyor. İslam Devleti ya da Şam İslam Devleti diyorlar kendilerine ama Hükümet yetkilileri ve Erdoğan'ın diyor. DAEŞ, PKK ve onun Suriye kolu YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için te bir tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edecektir diyor. Yani bu DAEŞ'in tehdit olmaktan çıkarılması dünyanın şu andaki en radikal İslami grubu en tehlikeli diye kabul ediliyor her yerde. Bu arada sözcüsü öldürüldü. El Adnani de dün akşam gelen haberlere göre yani Bagdadi'den sonra en fazla bilinen figürü ve en fazla görünür olan figür aynı zamanda. E, işi de yakın bir haber ajansı tarafından öldürüldü. öldürüldü e, duyurulmuş bir halde şu anda. Evet almaktı değil mi? Evet. Bu Muhammed El Adnani. E, e, fakat e, Erdoğan'ın verdiği dari o zaman eşidin bitmesini bekleyeceğiz herhalde yoksa tehdit olmaktan her zaman tehdit olacağı besbelli çünkü en az İsmail Saymaz'ın polis kayıtlarından çıkarttığına göre 28 şehirde tehdit olmaya devam ediyordu en az yani e, demek ki IŞİD ve YPG tehdit olmaktan çıkarılana kadar operasyona devam demek savaş devam ediyor demek ama şeyin kurtulmuş tam aksini söylüyor Savaşa girmedik, Suriye'de kalıcı değiliz diyor. Aralarında bir daha bir beştepe'de görüşmeleri lazım herhalde. Hükümet sözcüsü olarak başbakan bir şey söylememiş ama e, böyle bir karışıklık var. E, ayrıca e, Erdoğan'ı maalesef doğrulamayan bir başka şey de var Türk Silahlı Kuvvetleri Cerablus'un batısında bir tankımız vuruldu diyor. Bu tankın vurulması savaş halinde olduğu bildiğim kadarıyla. Evet. Barışta tank tanklardan bahsedilmez değil mi? Yani vurulması. Sık yönetim dönemlerinde belki. Bir takım bir tankın vurulduğunu, üç askerin yaralandığını da BBC Türkçe'den alıyoruz. Ayrıca e, Anlaşma yok demiş. Türk ordusuyla birlikte operasyonda yer alan malif gruplardan birinin komutanı Reuters haber ajansına da anlaşma yok. Ateşkes yok. Bir ara var demiş. Hmm. Operasyonlar devam edecek demiş. Amerika Birleşik Devletleri çatışmazlıkta anlaşıldı. Anlaşmaya varıldı demiş. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlık Sözcüsü Alba John Thomas da söylemiş. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri SDG çatışmasızlık üzerinde anlaştı demişler. Agos gazetesinden Nazan Özcan'ın haberine göre IŞİD'e karşı başlatılan ama Suriye'deki Kürt askerlerine, Kürt militanlarına yönelik e, yöneltilen Cerablus harekatı devam ediyor diye verilen bir haber var. Ama bazı kaynaklar Cerablus ya da Kuzey Suriye'de e, Suriye'nin kuzeyinde Amerika, İran ve Rusya'nın anlaştığını ve Türkiye ile PYD'nin anlaşma koşullarına evet dediği iddia ediliyormuş. Bunu bildiriyor. Türkiye Cerablus'ta kalacakmış Kürtler ise Kobani ve Afrika kantonlarını Elbap üzerinden birleştirecekmiş. Ama anlaşma yok diyorlar. Suriye hava harekatı diye gazete duvardan bir e, haber var. E, akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tankın vurulmasının ardından savaş uçakları Suriye'nin Külliye bölgesinden bombardıman. Külliye da. mi? Evet. Kulliyah. Ha. Ya da nasıl bir Kulliyah diye okuyalım evet. ama Külliye diye de okunabilir herhalde. öyle. Münbiç'te savaşa doğru diye Mahmut Oral'ın Cumhuriyet'te yaptığı bir e, haber vardı. E, yakalananlara da işkence iddiası da var ayrıca. Harekat sırasında ÖSO militanları tarafından yakalanan 3 YPG'li işkence yapıldığına dair görüntüler de ortaya çıkmış. Sosyal medyada dolaşıyor. Zaten bunu yakalandıkları zaman tipik gösteriler var ya çıplak evet. bir şekilde tutup. Elleri arkadan bağlanmış gözleri bağlı. Mı? Kamyonet kasasında yüzleri yere eğilmiş çıplak filan. Fakat tabi şeyi benziyor. hatırladım ben de. Tabii bir başka gazetede daha önceden de YPG'nin de işkence yaptığına dair. Suriye'deki iç savaşta savaşan herkes bunu yapıyor. IŞİD'inden YPG'sinden, ÖSOS'undan, Nusra'sına kadar herkesin yaptığı iş evet, bu zaten. İş, Usta, ÖSO işkencesi ama PYD'den katledilen ÖSOLULU'lara işkence diye de Türk'te Nisan'da çıkmış. Nisan sonunda bir yazıydı onu da bulduk hatırladık Afrin caddelerinde ÖSO üyelerini tırın arkasına bağlayarak işkence diye bir haber de vardı yani Suriye'deki iç savaştan gelen bu görüntüler istisna olarak değerlendirmekten artık vazgeçmek lazım bir kural haline gelmiş durumda ne yazık ki insanların bu şekilde ifşa edilmesi ölüsünün ve dirisinin herkes bunu yapıyor oradaki savaşa dahil olan neredeyse herkes bunu yapıyor gibi duruyor Pentagon'dan uyarı da gelmiş. Cerablus'un güneyindeki çatışmalar kabul edilemez diye. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook söylüyor bunu da. Benzer bir uyarı da Frans Fransa'dan gelmiş. Hollanda'dan. Hollanda'dan Türkiye ve Rusya'ya Suriye uyarısı. Bu da Deutsche Welle'den gerginliğin tırmandırılmaması. Türkiye IŞİD'den ziyade Kürtleri hedef alıyor diye de bir haber var Yine yani Deutsche Welle'de. PYD üyelerinden biri Türk ordusuyla Cerablus askeri konseyi geçici ateş geç için anlaştı diyor ama karışık. Bir ÖSO üyesi de, Özgür Suriye ordusu üyesi de Türkiye'ye Kürt tepkisi vermiş. E, hayal kırıklığına uğradım demiş Saadettin Soma'a. Harekatın Kürtlere odaklanmasından şikayet etmiş. Herkes kendi çıkarının peşinde. Suriye'ninkilerin değil demiş. E, New York Times cerap dosta siyaeyle Pentagon'un birbiriyle savaştığını söylemiş. Evet o ilginç bir analiz ilginç. aslında. Onu belki daha, daha önce konuşabiliriz. Şeyde de çıkmıştı bu. Demokrasinin altında daha önce derinlemesine analizler yapıldığında da bundan bahsedilmişti. Çok ilginç bir şey. En Barnard'ın ardında New York Times'dan bir yazısı Suriye'de isyancılar, Özgür Suriye ordusu Kürtlerin kontrol ettiği bölgede çatışma olurken Amerika'nın müttefikleri, isyancılar da Kürtlere karşı tehlike yaratıyorlar diyor. Afrin'de çatışmaların yoğunlaştığı haberi var Biyanet'ten. Cerablus operasyonunda yedinci gün savaş olup olmadığı meselesi Rojavalı kaynaklar Türkiye ile YPG'nin anlaştığını tekrar söyledik bunu böyle bir olağanüstü kargaşa ve özellikle de şeyin yazdığı uzman görüşü Coburn'un söyledi. yani 3 boyutlu satranç oyununda 9 oyuncu ve kural yok Evet. tam onu hatırlatır gibi General Aksakallı'nın da Fırtına kalkanın harekatının sağ komutanı bir ara hastaneye girip çıkmış. Ufak bir rahatsızlığı olduğu belirtilmiş. Bir şey yok deniyor. Ama ÖSO militanlarına pasta yedirmiş, sarılmış. Nasıl yani? Pasta Bayağı. Yedirmek? Pasta ikram etmiş. Tatlı ne? vermiş yani. Pasta vermiş, ikram etmiş. O zaman da Melih Aşık da şey diyor. General Aksakal sakallı ÖSO militanlarına pasta yedirmiş. Kim inanır Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuza diye bir soru. Yapmış. Suriye krizine yeni bir çözüm önerisi de var. Çin, Çin, Avrasya, Çin. evet. Bu eski bir şeydi ama yeniden hatırladım. Pekin, Şam'la askeri işbirliğini geliştireceğini de açıklamıştı. Bu arada Kırgızistan'ın Çin büyük elçiliğine de bir saldırı düzenlendi. Onun da haberini verelim. Bu vesileyle Çin'den bahsetmişken, üç Kırgız elçilik görevlisi yaralanmış. Elçilik kompleksinin girişinde çarpan bir otomobil otomobil infilak etmiş. İntihar bombacısıymış. Kırgızistan'da Çin Büyükelçisi'ne yapılan bir saldırı. Evet, ne kadar ölü yaralı var bilmiyoruz. Ama şey olarak şu var. Yani ee, Aydınlık Gazetesi'nin dünkü menşedde şuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç telaşı. Amerika Birleşik Devletleri kara gücüm dediği PYD hedeflerinin Fırat Kalkanı ile hedef alınmasını kabul edilmez buldu diyor. Amerika duyurdu. Aynı gün Türkiye Fırat'ın batısındaki tüm hedeflerini vuracağını ilan etti. Pentagon Sözcüsü Peter Cook'un söylediğini söyledik. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da harekatın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. YPG Fırat'ın doğusuna geçmediği takdirde hedef olacaktır dedi. Ve sol üst köşeden verdiği kutu haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonlar Yıldırım Koç imzalı bir haberdi. YPG tehdit olmaktan çıkana dek sürecek dedi. Yani Yakıl bir kargaşadan bahsediyoruz. Son bir haberim var. Belki son yarım saat biraz detaylıca konuşabiliriz. Çok büyük bir haber bu çünkü içinde yer alan Mevla dolayısıyla. Avrupa Komisyonu Apple'ın yani bildiğiniz evet. telefon, bilgisayar ve her zaman her, bütün elektronik ortamlardan neredeyse bir yerden temas ettiğiniz şirketin Avrupa'daki satışlarında ödemesi, gerekenden, ver, ödemesi gereken vergi miktarından çok daha azını ödediğine hükmederek bir e, tahsilata girişmiş. 13 milyar avro evet, vergi 13, çıkartmış. 13, Amerika'da yani. çok kızmış. Şirketlerimizi kasten hedef alıyorsunuz diye. Yani gelecekte bir Amerika-Avrupa savaşı mı var? Apple, Apple üzerinden hem de. Apple üzerinden. Bir de düzeltme yapalım. Bu düzeltmeyi ben değil. E, hatırlatması üzerine dinleyicimiz Ender Bey yapıyor. Vedat Türkiye'nin cenazesi bugün değil. 1 Eylül'de toprağa verilecekmiş. 1 Eylül Barış gününde. Evet. evet çok teşekkür ederiz. Yarın. Olacak bende de e, yaptığım hatayı hemen düzeltiyorum. Ender Bey sayesinde çok... Açık, Açık gazete. gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Evet. Nereye doğru? Nereye doğru? Valla içeride ve dışarıda gerginlik, değil mi? Hep yani o ateşin sönmemesi gerekiyor. Herhalde bugünü kanatimceğini tarif eden bu, yani dışarıda işte bir savaş hali, içeride de bir nevi savaş hali. Yani. Evet. Peki yani. bir şey soracağım ama hemen e, bu do, dolmaz bir soruydu. Loaded question dedikleri aslında retorik, evet. retorik ha, bir tamam, soru sordu. Düşmedim şeye, tuzağa. Tuzağa düşmedin ama e, şimdi düşeceksin. Bu, bunu izlemek. Şimdi Türkiye savaşta mı değil mi? Ee, yok meşru müdafaa hakkını kullanıyor savaşta değil. Ama operasyonda mı değil mi? Harekat deniyor. Harekat, ee, operasyon. Peki Erdoğan ama sonsuza kadar neredeyse. Çünkü DAEŞ ve YPG tehdit olmaktan çıkarılana kadar demiş. ne kadar diyor. Operasyon. Buna karşılık da hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da savaşta değiliz. Suriye'de kalıcı değiliz diyor. <gülüyor> ya bu ama her konuda böyle değil mi? Zaten yani sarayın söylediğiyle hükümeti söylediği, Bülent Arınç zamanında da böyleydi. Yani bu hiçbir ağırlığı yok ki. Hükümetin, parlamentonun, AKP'nin söylediğinin yani geçerli olan Sayın Nen'le söylediği ve ama yurt dışında tabii bir sorun var. Ben de ondan bahsetmek istiyorum ama onlardan önce herhalde şu gözaltınların altını bir çizelim. Evet. Yani bir Artık bu başka bir mecraya doğru evriliyor sanki. İşte bu Murat Aksoy'un gözaltına alınması, Ali Yırtagül aranmış galiba. Yani bunlar Hizmet Hareketi tarafından desteklenen, çıkartılan yayın organlarında yazan insanlardı ama bu hareketle ilişkileri neydi yani büyük soru işaretleri var burada yani Murat Alevi'dir ya yani ne alaka yani akıl alır gibi değil <gülüyor> evet, bu arada da bir yani hem bu var basın özgürlüğünün ayaklar altında olduğunu söyleyen Türkiye gazeteciler sendikasının açıklaması bir de E, Biyanetten önemli bir haber var. E, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Lale Kemal ve Nuriye Akman'ın tahliye talepleri. Yeni delil bulunamadığı gerekçesi. Gerekçe güzel ama. Evet. Gerekçe olağanüstü yani. Ha, ama zaten o, o gözaltına alınmalarının gerekçesi belli değil, değil. ki. Değil. Yeni... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Absürt olan o. Yani hakikaten tam bir, bir numarane yani. Bilmiyorum. Ya. Anlaşılır gibi değil. E, Yavuz Baydar tabii bu arada onun da evet. evi aranmış. O da listede Ergun Babahan falan. Yani bunların e, yani bu saydığımız isimlerin e, işte FETÖ e, denilen e, teşkilatla e, dedi, yani bir kamba falan o, olduğunu biz bugüne kadar bilmiyorduk. Yani, yani Ama böyle bir iddia var herhalde ortada. Evet, ee, suç, suç örgütüne üye olmak falan gibi iddialar var. Evet. Yani şimdi böyle bir karanlık dönem ki yani bu 30 günlük, o 30 günlük gözaltı uzatılabiliyor mu? Can bilirsin sen bu işleri. 30 günlük mi uzatılabiliyor mu? Ben öyle bir şey görmedim efendim. 30 gün olarak geçiyordu. 30 günün sonunda ne oluyor? Çıkarıp tekrar içeri alıyorlar. Ha işte mesela. Yani herhalde. Yani ya, muhtemelen. Öyle bir şey olacak herhalde. Çünkü bunlarla ilgili iddianameler nedir? Yani, e, yani evet. E, ben çıkarılıp içeri alma konusunda bir olay hatırlıyorum. Ama çok eskiden gelmişti. Adı lazım diye bir, birinin başına. E, çıkarılıp gözaltı süresi dolduğu için çıkarmak zorunda kalıp tekrar tutukladıkları Aldılar. 1972 senesinde oluyordu bu olay ama başka isim vermeyeceğim. Peki, anlıyorum. <gülüyor> e, gelelim e, savaş haline, harekata, operasyona her neyse. E, bu, e, şimdi 24 Ağustos tarihli bir mektup var. E, Washington'daki Türkiye Cumhuriyeti e, yani Birleşmiş Milletler meclisindeki daimi temsilcinin başlığı e, Birleşmiş Milletler'in dönem başkanına yani Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına yolladığı bir mektup var İngilizce. Ama onun aynısı e, ana fikrini e, e, olduğu gibi alan bir e, Türk Silah Kuvvetleri yani Genelkurmay Başkanlığı'nın web sitesinde bulunan bir yani Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili açıklama var. Şimdi orada şunu söylüyor harekat ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Birleşmiş Milletlerin DEAŞ resmi adı DEAŞ'a ona göre şaşırmayalım. Bu AŞ o DEAŞ AŞ'anın mı şirketten mi geliyor acaba? Ne dersin canım sen? DEAŞ. Olabilir e, D efendim. DAŞ de e, diyen var. Devlet devlet diyen de var aynı şekilde devlet diyen de var. <gülüyor> evet. Çok fazla şey var. Devlet AŞ, ha? Evet. Devlet AŞ'li mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir diyor. Burada son derece muğlak. Şimdi çünkü baş, şöyle başlıyor. Yani TSK tarafından Deaş başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yollanan mektupta aynı şeyi söylüyor. Deaş başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdit diyor. Ama meşru müdafaa hakkını e, yani birinci maddeye e, atıp e, e, çok şey, e, muğlak yani e, e, ikide bir de DAEŞ diyorlar ama yani veya e, e, iş, yP, evet. e, B, B, YPG demiyorlar ama e, terör örgütleri çoğul kullandığı için orada kendilerine bir Görev atıretmiş durumdalar. Yani öyle anlaşılıyor. Ama e, e, yani bu, bu bir ne işe yaradı ona bakmak lazım. Çünkü dün e, akşam itibariyle bir haber geldi. Yani salı e, taraflar arasında yani bu durumda silahlı kuvvetleriyle e, YPG e, arasında bir e, adına bir e, muğlak ateşkes mi? Ateşkes de ee, yani ateş kesle ateş keste demiyorlar. Bir biz ateş edilmeyeceği alakalı bir anlaşma e, olmuş herhalde Amerika Birleşik Devletleri devreye girmiş ve dünden e, dün yani son 48 saattir zaten sadece onlar değil Fransızlar da rahatsızlıklarını e, belli ediyorlardı. Çünkü İş orada da çığırından çıktı. Aynı Türkiye'nin içinde olduğu gibi dışında da çığırından çıktı. Ve orada aşağıya doğru inmeye başladılar. Yani mancibe doğru inmeye başladılar. Orada da anlaşılan o ki Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri koordinasyon halinde olduğu anlaşılıyor bu konuda. En azından uzmanlar bunu yazıyor. Herhalde Türkiye'ye, TTK'ya bir du bakalım dendi. Evet yani En Barnard'ın yazısında da buna benzer ipuçları görülüyor New York Times'de ama asıl tabii önemlisi bayağı ciddi bir şekilde orada bir durdurma durumundan evet, bahsetmek evet. mümkün görünüyor şimdilik. şey hatırlatıyor bana 1974'teki bir Atilla 1 olmuştu işte darbeye karşı kılgısına. Nikos Samson derbesi. Ondan sonra bütün dünya alkışlamıştı. Bravo evet tabii haklısınız garanti haklısınız falan diye Kıbrıs'tan bakışıyorum. Ondan sonra Ağustos ayında gene bu aynı zamanlarda böyle Ağustos'ta depreşiyorlar galiba. Bir Atilla 2 <gülüyor> olmuştu hatırlıyorsunuz. Ondan sonra da olan olmuştu zaten. Evet. Yani şimdiki KKTC sınırları o zaman çizilmişti ve yani kaç sene oldu? İşte 74, 74 42 sene 42 senedir oradan çıkamadılar. Yani. Acaba aynı şey mi olacak diye merak etmiyor değilim. yani Çünkü girmek kolay da çıkmak zordur bu, bu gibi yerlerden. Şimdi orada bir, bir güvenli bölge ne demekse kurulması arzu ediliyor. Epeydir de söyleniyor. Fakat gelen haberlere göre bu Tolga Tanış Hürriyesi, Washington temsilcisi oralarında dolanıyordu. IŞİD oldu diyor geçen günü. Evet. O, yani oradaki IŞİD'çiler... E, Kim, kimlik değiştirdiler diyor evet. Ha yani şapka değiştirdiler falan filan. Ne oldukları belli değil kaldı ki Türkiye sınır açık yani onlara. Hala 30 kilometrelik bir koridor. Esas Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye'yi orada... Ee, mutlu etmek için değil ee, küp, e, ama e, esas sınırı kapatmak için yani bu operasyona yeşil ışık, ışık yaktı söyleniyordu Evet. O, o, o şimdilik yani o, o hedefe ulaşılmış değil çünkü sınır açık. Evet yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook'un da net bir ifadesi var. Şunu açıkça ifade edebilirim ki bu çatışmaları kabul edilemez bul buluyoruz diyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bazı muhalif gruplarla Suriye Demokratik Güçleri arasındaki çatışmaları izliyoruz bütün silahlı aktörlere geri çekilmeleri ve çatışmayı sonlandırmak için uygun tedbirleri alma çağrısı yapıyoruz diyor. Yani IŞİD'i şey diye şey almıyor var. artık diyor Cerabüs'ün evet. güneyinden gelen raporları detaylı şekilde inceledik diyor. Yalnız şu var şimdi orada e, bu, bu Fırat'ın batısı hikayesi var kırmızı çizgi şu bu falan şimdi unutulan bir nokta var Fırat'ın batısı e, Afrin kantonu değil bir kanton var evet. Türkiye'ye sınır bu Antakya'ya. E şimdi Afrin kantonu e, e, ziyadesi de batısında. Yani e, amaç da zaten e, orayı da boşaltmak. Doğu'da yani. kalan diğer yok canım öyle bir şey bir söz konusu değil de Doğu'da kalan diğer iki kantonla e, Afrin arasında bir irtibat kurmaktı. Yani şeyin ne buydu. buydu. E tabi, evet, Bu, bu... O sağlanırsa o ne olacak peki Cengiz Bey? Ama işte şimdi ha, oraya geliyorum. Yani şimdi orada Elbab diye bir kent var. Evet. Darmancı bin güneyinde. Esas dananın kuyruğunun kopacağı yer orada. İşin elinde şu an. Bu anlaşılıyor. Evet işin elinde şu sırada. Ama yani işin artık oralarda geçici öyle anlaşılıyor. Ama dediğim gibi işte de mişit oluyor tabii orada. Hmm. <gülüyor> orayı kim zapt edecek? Mesele o. TSK'nın orayı zapt etmesi mümkün mü? Kimisi evet diyor. Kimisi hayır diyor. Ama yani burada böyle bir kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani orada hakikaten başka bir şey oluyor. Yani o Kürt-Seder'e bölgesi bir bakıma aynı bıraktığı olduğu gibi kuruluyor. E bu yani öyle nokta operasyonlarıyla veya işte güvenli bölgelerle falan halledilebilecek bir mesele değil ki. Yani yeni Suriye ve işte orada bir, yani herhalde Irak'a benzeyen bir yapı çıkacak ortaya. Zaten o çıkmazsa orada yüzyıl savaşları devam eder. yani. Işte Alevistanlar, Şiistanlar, Sünistanlar kurulursa. Bu Yani bu şey abdestle iştigal kısa vadede ve uzun vadede gibi geliyor. Fakat Türkiye'nin yani Ankara'nın demek daha doğru ama yani işte ne kadar yani bu konuda oturup düşünüldü yani korkuyla üretilen ve dolayısıyla üretemeyen politikaların dışında. Kürt meselesine hem içeride hem dışarıda bakış nedir falan bütün bunlar soru işareti olarak duruyor. Fakat <gülüyor> Ankara demek lazım Türkiye değil diyorum. Ama diğer taraftan da yani bu 24 Ağustos harekatı bekleyenildi yani. <gülüyor> Her türlü medya tarafından Yani o, bu toplumdaki savaşkan damar, e, yani bu zafer e, resuslamıştık, başarı resuslamıştık e, falan. E, hatta yani inanılır gibi değil. Yani Cumhuriyet e, haber sitesinde dahi e, yani hiçbir e, temkinli ifade kullanılmadan işte girildi şöyle şu şu yani, böyle, yani birinci derecede e, tonlamayla haber yapılıyor. Yani hoşuna gitti Türkiye'nin yani. Ama Bazen her şey da, çok net aktarılmıyormuş an. galiba. Ben pazartesi burada yoktum ama. Ha, bu ölenler kalanlar evet. böyle şeyleri mi diyorsun? Evet evet o, aynen öyle. Kurulan tankları falan. Yani yani, önemli değil o. Önemli değil yani o. Bir, aldık lafı var bir kere. Aldık aldık. Evet yani bir tanka yapılan saldırıda tank şoförü olan şehit olan Erden Ve de yaralı vardı. Çok ciddi bir olay tabii. E, ve ilk zayi attı işte bu savaştaki. E, bazı gazeteler hiç yani sabah e, akşam gazeteleri hiç yer vermedikleri gibi Ee, mesela Yeniş Yafak e, filan da beş kelimeyle, üçü de, ikisi de rakam olan beş kelimeyle verdiler çok ölümlü. Dahiyat şehit oldu işte. Ondan da bahsetmiyor. Ertesi gün beş bin kişi e, ile büyük bir devasa cenaze. bir cenaze töreni vardı. Onu da beş kelimelik beş satırlık filan şeylerle verdiler doğrusu bayağı şaşırtıcı oldu ama en güzel manşeti Milliyet gazetesi attı. O manşetten vermişti bu haberi diğerlerinin aksine gördü. Evet onu onu bir daha bir hatırlatalım. Evet, Doğru, mükemmel bu, bir başlık. PY'de huzur, huzura roket ha. attı diyor. Roket evet. evet. Huzura yani şey var. Yani bu bu sadece yani görmek görmemek görse dahi ben toplumu o kadar e, etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bu 24 Ağustos operasyonu e, Türkiye'nin hoşuna gitti Gibime geliyor. E, yani o ortak ortam o kadar gergin decesin ki e, insanlar işte bu, bu bu tip bir e, dış başarıya e, herhalde e, tab oluyorlar. Yani bu evet. e, benzer şeyler. E, iki tane örneği var. Yani e, siyaseten sıkışmış e, yönetimlerin bu yurt dışı operasyonları 1974 e, Albaylar Juntasının Kıbrıs'ı, 1978 e, Arjantin, Arjantin Cuntası'nın evet, Malvinas'ı e, Falklands, evet. <gülüyor> e, Ama yani e, bu çok önemli çünkü e, e, burada başka bir e, gaz var öyle diyelim adına e, ve o da şimdilik en azından tut, tutmuşa benziyor bir de galiba yani, hepimizin ihtiyacı var kıvanç duyuldu nabızlar atmaya başladı göğüsler kabardı yani evet. Yan, senin göğsün ne durumda bilmiyorum ama Vallahi benim ihtiyacım vardı halkına ha. değil düşmana silah doğrultan bir ordunun varlığını görmeye e, bu, bu vesileyle de hepimiz ihya olduk galiba Evet yani bunu Chris Hedges de yani dünyanın en önemli Pulitzer ödüllü savaş muhabirliğini 20 küsur yıl yapmış olan New York Times'ın mesela çok net olarak bir analiz getiriyor. Savaş kitabın başlığı da o zaten. Evet. Bize anlam veren bir güçtür diyor. Ve kendisi başka bir şey yaratıyor savaş. Bütün insanın kimyasını değiştiriyor yani. O... Enetleni veriyorlar. Evet, evet. <gülüyor> bu arada, I savaş esnasında yani bu yeni zaferler, ve yeni e, etikler esnasında bir de 3. köprü açıldı biliyorsunuz. O da büyük bir kıvanç e, kaynağı olarak yerini aldı. Tertiş çekilenler falan. Yani doğru biririn işler yolunda diyeceğim. Yani o yüzden Yani öyle nereye doğru, oraya doğru, buraya doğru, i̇şte mükemmel. Huzura doğru. Huzura doğru, evet. Millet evet. Gazetesi evet. söyledi. Tabii, yani bunlar az bu şeyler değil. Bu arada herkes memnun yani onu söyleyeceğim. kaç kişinin dışında ama onlar o kadar olur. Yani. Bu arada geçen hafta bak cambaza diyerek bu 75. madde biliyorsunuz geçi verdi evet, yani 80 oldu şimdi 80. madde oldu ee, ve e, yani Türkiye'de yaşayan her şeyi muhtemelen insanları da buna dahil etmek lazım ee, özelleştirip satışa çıkarmak kullanımına açan diyelim <gülüyor> veya istihbarat ve böyle, şirketin sermayenin kullanımına açan e, madde geçerken Ee, bu Hakkari ile Şırnağ'ın e, ilçe statüsüne düşürülmesi e, geri çekilmişti. Bize belediyelere kayyım e, atanması meselesi e, geri çekilmişti ve e, pek çok insan da of kazandık bak falan demişlerdi. Haberiniz var değil mi? Yeni <gülüyor> KHK ile evet. kanun hükmünde kararnameyle Demiş. her ikisi de e, yani Hakkari ile Şırnağ'ın ilçe olması ve belediyelere de özellikle de tabii. Kürtlerin alıcı olarak oturdukları illerin belediyelerine kayıp kayıb atanması KHK ile geri geliyor. Evet. evet. Evet. Bir de polislere de kadın polislere de başörtüsü geldi. Ya o yok bir şey değil ya? Özür diliyoruz. Bütünle sevinmişti bahsediyorum. Sevinmişti bu ve evet. bak ya, işte, direndik, kazandık falan gibi bir, bir hali vardı. Yani o Bey, geldi. Benim de Sağ bir sorum var mı? Evet dinliyorum. E, efendim bu vizesiz e, geçişle alakalı olarak son iki gelişme var şu anda önümde duran. Bir tanesi e, Dışişleri Bakanı Çavuş Çavuşoğlu'nun bir müjdesi. Hepimiz için e, hayırlı olsun. En geç e, Ekim 2016'ya kadar vize serbestisi bekliyormuşuz. 2016 e, Ekim 2016 e, Ekim 2016'nın ardından vizesiz bir şekilde Avrupa Birliği'ne geçişler gerçekleşebilirmiş. Böyle bir durum söz konusu. Bir de ilk olarak sizin Twitter hesabınızdan duyduğum bir haber vardı. Ee, Yunan medyası 50 yaşlarındaki bir Türk hakimin Ekim ayını bekleyemeden e, sabırsızlanıp Sakız Adası'na giterek siyasi sığınma talebinde bulunduğunu duyurmuş. Evet, aslında, evet. Vallahi, e, ya işi o zaten ne yapacak bu haber verecek ama tabii şöyle bir riski var. Yani böyle bir yani ya o kadar dünyada olup bitenden kopuk bir ders ki yani böyle bir yani çok riskli bir ifade bu yani Ekim'den sonra da başlıyor evet. yani yani olmayacağınıdan emin değil yani ya daha la olabilir diye herhalde. Tabii efendim. E, çantadaki eklik falan diyor herhalde ki. Ondan sonra böyle demeçler veriyor yani. yani ben de e, o zaman sürede bitmek üzere ama bir şeyi buna ilaveten bir küçük soru da ben ekleyeyim. Almanya'nın Avrupa Birliği delegesi Günter Öttinger Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev komiser, süresi. Canım, komiser. komiser. Komiser yani Almanya'nın e, komisyondaki e, evet şey Almanya'yı temsil etmiyor biz komisyonun temsil etmiyorsa. Evet. Gülten Putin yani, evet O da, o da şey demiş, konu. ilginç bir şey yani. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev süresi dolmadan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını savunmuş. Yani Türkiye Erdoğan sonrasına kalır demiş bu can için kötü haber. Fakat ben buna hemen başka bir soru ile cevap vermek istiyorum sana sorarak. Yani Erdoğan'dan sonrası var mı? Valla bu, bu bu soru benim böyle ara sıra aklıma gelmiyor değil tabii böyle tek adam rejimlerinde e, yani çok zordur onu e, ondan sonrasını e, düşünmek e, veya e, yani tahmin edebilmek yok tabii yani e, sorunun cevabı yok e, vize meselesine gelince geri dönecek olursak orada da tabi yani can e, bence işte bu Şangay İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile evet. ilgilenmesinde e, fayda var. Çin. E, e tabii. Rusya. Şit. Hı -hı. Şit. Şit. Deniyor. Şit yes. Evet. Şitte e, ama şey var tabi yani ilk, e, Alman Bild'e Bild gazetesinde demeç veren öttüğüm yerden sonra bir de son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri de Ekim ayında vize serbestisi gelmeyecek kesin demişti. Hangisine inanacağız? Katipiri'ye mi yoksa Mevlüt? Tabii ki kendi bakanına. E, Me, Mevlüt Çavuşoğlu'na mı? Eylül ayı geçireceksin. Ondan sonra olmayacak. Sonra başka şeyler söyleyecekler. Ona inanacaksın. Yarın direkt 1 Eylül bu Türkiye'de Dünya Barış Günü olarak kullanır. Evet. Bunun e, böyle bir şey yok. Bu e, daha doğrusu Sovyet zamanından kalma bir adettir. Yani Sovyetlerin e, Dünya Barış Günü'ydü 1 Eylül malum. Dünya Barış Günü 21 Eylül'dür. Ama Türkiye yani gayet muhafazakar bir ülke olduğu için ısrarla Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlamaya devam ediyor. Hakikaten yani dünyadan kopukluğun. İşte bu demin anlattığımız vize meselesiyle de bağlantılı olarak okursak. Hakikaten yani bundan daha iyi bir iki örneği olamaz. Ama Cengiz bardağın dolu tarafıyla bitirelim istersen. De, e, hangisi? Yani? Önden kutluyoruz. E, i̇ki defa kutlamış oluyoruz. Bundan ne zarar çıkar ki Barış'ı? Bu çok iyi. Ve tam bunun üzerinde <gülüyor> sen dizide de bir de Barış'ı. <gülüyor> Ve, Vedat Türkal'in cenazesi de Barış gününe denk geliyor. <gülüyor> Ve... Hadi neyse Vedat Türkan'ı rahmetli yani komünisti falan onu, onu, onu anlarım bir Eylül'ü. Yani, Rusya kutluyor evet. mu peki bir Eylüllü Hani Sovyet Masukin, geleneği ya. ya ona bakmak lazım. Belki onlar da ya artık kutlamıyorlar. Ya <gülüyor> maça gelmiyormuş ayrıca. Ha, Putin gelmiyormuş. Putin evet. gelmiyormuş. Varsa şeyiniz Ah buyurun işte, i̇şte geliyoruz. Asıl, geliyor. asıl büyük hüzün orada. Evet. Yani ben de ne yapacağımı bilemez haldeyim zaten. Siz zaten yani. izleyemiyorsunuz maça. Bildim ama yok bize kalkıyor, o gelmiyor. O Öbürü bize bak, kalk evet. kalkıyor. Ha, tamam. Harika her <gülüyor> şey. Evet. He, he, i̇yi yani. yerlere doğru. Çok teşekkürler i̇yi, Cengiz. Görüşmek üzere Cengiz hayırlı Bey. Allah, hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete How your money's spent? Ooh. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Sometimes I don't speak right. All right, but yet I know. friends war grubundan çaldığımız ikinci parçaydı bu savaş adlı gruptan soul grubu diyebiliriz rhythm ve blues grubu ve neden bir türlü arkadaş olamıyoruz birbirimizi öldürmekten niye vazgeçemiyoruz diye ilginç bir soru soran bir parçaydı Peppa D. ölüm yıl dönümünden bahsede çaldık bu parçaydı. Burası Açık Radyo, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve son yarım saatlik blokun içine de girmiş durumdayız. Ee, evet, şimdi dünyadan da ilginç şeyler oluyor. Önce ona bakalım. Avrupa Komisyonu'nun teknoloji devi Apple'ın dünyanın bir numaralı aslında şirketi durumunda galiba bütçe olarak Apple'ın önüne 13 milyar avroluk bir vergi faturası koymasının ardından Amerikalı yetkililer Avrupa Birliği'ni kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışmakla suçlamış. Çok ilginç aslında. Vergi incelemeleri haksız demiş Hazine Bakanlığı. Onlar zaten genellikle vergi almadıkları için. Ülkelerin vergi sistemlerinin hiçe sayıldığını savunmuş. Demokrat Senatör Charles Schumer ise Avrupa Komisyonu kasten Amerikalı şirketleri hedef alıyor demiş. Demokratların da özellikle Hillary Clinton'ın şeyinin, Clinton Vakfı'nın büyük şirketlerle nasıl içli dışlı olduğunu gösteren e-maillerin açığa çıkmasından sonra Demokrat Parti'nin durumu da apaçık ortada zaten. Evet. Milyarlarca dolar dönüyor. Ve şirketlerin ülkesi Amerika'dan kızmış şuur komisyon Avrupa Birliği içinde adil biçimde rekabet etmemizin önünü tıkamaya çalışıyor. Ayrıca bu tür cezalarla Amerika'da yatırım, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımlara gidecek olan vergi gelirlerine de mani oluyorlar diye konuşmuşlar. Beyaz Ev Sözcüsü Josh Earnest Vergileri, gelirleri azalır. Amerika'da daha az vergi öder. Bunu da Amerika'daki vergi mükellefleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergi mükellefleri açısından haksız bir durum oluşturur demiş. Harika ya. Yani mantık. şöyle bir durum söz konusu. 3 yıldır devam eden bir soruşturmaymış bu aynı zamanda. Onu da belirtelim. Apple İrlanda'da bir kendine üs oluşturmuş gibi bir durumda. Ee, aynı zamanda burada İrlanda hükümetiyle, İrlanda devletiyle yaptığı anlaşma gereği, çok çok az bir miktarda bir vergi ödüyor İrlanda'ya. Ama bütün IT'sinin de oraya yığı Avrupa ile alakalı ve aynı zamanda Apple'la beraber çalışmak isteyen diğer şirketler de IT'lerini İrlanda'ya yığıyorlar. İrlanda bu şekilde ihya alıyor. Vergiyi biraz kısarak ama sürümden kazanarak bu şekilde ihya alıyor vergiyi. Evet, çok önemli bir mekanizma bu TTP. Tamamen bunun üzerine kurulu işte bu yeni anlaşmaya vardı. Şimdi yatmış gibi gözüküyor. Özellikle Almanya açıkladı bu iş yatıyor diye. Yani zaten çöktü diyorlar ki çok önemli bir gelişme bu. Hayır şu var Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında bakıyorsun. Peki ne kadar vergi ödüyormuş haksızlığı? Peki diyelim. Ya İrlanda'nın yapılan sağladığı kolaylıklar nedeniyle en fazla yüzde bir gelir. Yüzde <gülüyor> <vergi size> bir. <ödüyor. gülüyor> <gülüyor> o da en fazla maksimum yani. Buna da itiraz etmişler ama hem İrlanda hükümeti hem de Apple ayrı ayrı temize götüreceğiz demişler. İstanbulla yüzde 12.5. Yani Apple'ın ülkedeki şirketleri Apple Sales International ve Apple Operations Europe'da elde edilen bütün karlar için yüzde 12.5 oranında kurumsal vergi uygulaması gerekecekmiş eğer bu durum kabul edilirse. Şimdi ama bundan sonraki rakam olağanüstü. işte Avrupa Komisyonu. ...2003'te ne kadar vergi... ...Avrupa'da elde ettiği gelirler... ...üzerine ne kadar vergi vermiş... ...oran olarak... ...2014'te... ...yüzde 0.005... ...vergi bu. Bu nereye vermiş efendim? İrlanda'ya mı? Evet. Yani Avrupa Birliği'nde verdiği vergi bu. Evet Avrupa Birliği'nde... ...benim kara cümlem zayıf olduğu için... ...dinleyicilerden de destek aldım... ...bu şimdi binde... ...on binde beş... Oluyor yani her. Kara cümle neydi? Yani, ya, matematik Matem. bilgisi filan yani. Aritmetik, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Dört işlemde çok kuvvetli değilim. On bin beş belgi e, vermiş. Komisyon üyesi Westager da şey demiş. Margaret Westager. Westager. İrlanda hükümeti ve Apple yönetimi arasındaki vergi anlaşması ekonomik gerçekleri yansıtmadı. Yani yeryüzünün en büyük şirketi, en karlı. Evet. Bir numara yani. Yani baktığınız zaman neredeyse her evde var o şirketin 10 binde 5 vergi ödemiş 2014'te. Bazılarında olabilir. Ama duruma işte Kudügras denilen yani son, ölümcül darbeyi vuruyorum şimdi. Bir tweetle müdahale <gülüyor> edilmiş. Mevlüt Çavuşoğlu ben söyleyecektim ama yaptınız. Değil. Değil mi? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek mi? A, pardon Şimşek ya. Şimşek gibi çakmış. Ben alıştım tabii siz geçiş hakkı için Mehmet Çavuşoğlu'nu takip etmeye. Her şeyi ondan bekliyorum. Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek paylaştığı İngilizce Twitter mesajıyla buyurun buradan yakın buraya gelin demiş. Kızıl elma operasyon. Uh, Apple should move to Turkey happy to provide more generous tax incentives Come on. Won't have to deal with EU bureaucracy. Yani, diyor ki hogy şey yapmaz EU bureaucracy. nem tudja, değil mi? Evet. Şimdi akkor <gülüyor> o da değil. Başbakan yardımcısı. hogy mit kell Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için bu şekilde rahat bir şekilde Avrupa pazarına girebilmesi mümkün olabilir mi Apple'ın Türkiye'ye geldiği takdirde? Olmaz mı? Her şey mümkün. O zaman direkt zaten Avrupa Birliği'ne vizesiz geçiş hakkını verirler herhalde. Tabii. Apple Türkiye'ye gelirse. Ya Cengiz maalesef artık süresi bitti. Gelecek hafta konuşulabilir. Ee, şey vaziyeti. Ya yani Apple Türkiye'ye gelmeli. Ee, çok daha cömertçe vergi indirimleri teşvikleri veririz. Belki biz veririz. Ve Avrupa Birliği'nin bürokrasisiyle de uğraşmak zorunda kalmaz diye akıl almaz bir açıklama yapmış durumda. Bunun sonuçları olmayacaktır tabii. Yani 13 milyar avronun Avrupa Birliği'nin talep ettiği vergi tutarı tüm İrlanda'nın sağlık sistemi bütçesine 15 milyon iPhone'a %27 Apple'ın 2015 karına oranına eşitmiş. Ee, yani bugün herkes e, Dominic O'Donnell diye Today Business e, adlı programın sunucusu da e, bir yorum yapmış analiz. Burada bugün herkes kesilen vergi cezasının devasa boyutlarına odaklanmış durumda. Ancak 13 milyar avrodan daha büyük sıkıntılar var. Temel bir soru gündemde. Dünya hükümetleri ve dev şirketleri kim yönetiyor? Chomsky'nin son kitabında daldı bu. Kim dünyayı yönetiyor diye. Ama yani şöyle bir de durum söz konusu. En son cep telefonu dahil olmak üzere bütün elektronik eşyaları kredi kartıyla taksit yapılmasının önüne geçilen bir kararname imzalanmıştı ve taksitle kredi kartına cep telefonu alamıyordunuz. Apple Türkiye'ye geldiği zaman zaten kendi pazar payının oldukça düştüğü bir yer ki en sonunda Mobisat denilen e, mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş adamları derneği Yönetim kurulundan yapılan açıklamaya göre TRT bandrol ücretlerinin arttırılmasıyla sektörde ciddi daralmalar olmuş. %20'ye yakın düşüş yaşanmış birkaç ay içerisinde cep telefonu satışlarında. Apple şimdi neden gelsin ki %20 düşüş yaşadığı bir yerde? Genel olarak cep telefonlarının yaşandığı, düşüşlerin yaşandığı bir yerde. Belki diye. her şey tekrar baştan değiştirilir. Şirket feodalizmi sistemi içindeyiz. Şir, buna şirket kapitalizmi diyorlar ve Amerika ile Avrupa arasında bir savaş olur mu bu acaba? Yani fili gerçek Face bir savaş. çözülür. Ne olacak ki? Karşılıklı olarak cep telefondan bağlanırlar. Herkes halkına dışarı çıkmaya çağırır ve bu savaşta bu şekilde önüne geçilir. Danimarka'nın Komisyonu kadın... üyesi Avrupa Komisyonu üyesi Margrethe Vestager ayrıca devamını da getirecekmiş Google'ın peşine düşmek üzere. Dört... Google'da mı? Evet. Google'da çalışıyormuş? O da mı İrlanda? Bence İrlanda'nın peşine düşsünler toptan İrlanda'ya <gülüyor> Brexit yerine İrexit mi? Direkt, direkt evet. olur. Ama o zaman da pek karlı bir durum olmaz galiba İrlanda için. Evet bu arada birkaç haberle devam edelim. Birleşmiş Milletler Esad rejimine Suriye'ye yardım programı adı altında milyonlarca dolar para ödemiş bunu biliyor muydun? Kim, kim, kim ödemiş? Birleşmiş Millet, Milletler. Guardian'ın ekskluzif haberi bu özel haberi. Bir dizi sözleşme yapmışlar hükümet ve bu yardım kuruluşlarına ama hepsi şeyle Beşer Esad'ın ailesiyle yakından ilgiliymiş. Tanıdığımız isimler var. Mesela bir tanesi e, senin de çok yakından bildiğin Esma El Asad, başkanın bizzat karısı. Bir tanesi de gene yakından adını takip ettiğimiz Avrupa'da e, Londra'daki yanılmıyorsam Londra'daki e, büyük Emlakları ile de bilinen biri rahmi mahluf. Onlara bastırıyorlarmış parayı. Onlar da zengin alıyorlarmış. Yalnız Hı. bir soruşturma açılması isteniyor. Evet. Birleşmiş Milletler hakkında. Büyük bir skandal var. Bankimun gider ayak. Bakalım çözecek mi, çözebilecek mi durumu. Eee dünyadan başka haberler var i̇şte... var ama dinleyicilerimizin de soruları var bu konuyla alakalı biraz önceki Apple durumuyla alakalı Türkiye'ye gelsin diyorlardı yani ya yani turist gelmeye Apple niye gelsin diyorlar dışarıdan gelen yatırımcının da ayağı kesildi aynı zamanda dışarıdan gelen turistin de ülke dışından gelen turistin de gelmediği gibi Fark bir etmez. vergi oldu. vermesin gelir turist hiç. de vergi vermesin hiç para harcamasa gelseler turistler aynı şekilde olmaz. Rus usulü olmaz olmaz şirketlere var sadece Aynen. bu arada iç Chertur uçuşları da başlıyormuş. Evet o da imzaladı Melvedevs'in kampta olduğu sırada söyledik onu da. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten peki intihar saldırısından bir haber var mı? E, i̇ki iki, iki yaralanmış kişi yaralanmıştı, ölmüş mü? Bir kişi Hı. ölmüştü, çok sayıda da yaralı vardı ama gerisini bilmiyorum. Kuzey Kore'den çok ilginç bir haber var. Kuzey Kore Ge mi? Evet, gerçi, gerçi şey... Ee, çok muhafazakar bir Güney Kore gazetesinden geliyor haber ama e, Güney şey, falan. muhaliflerden iki kişiyi e, idam etmiş. Uçak savarla değil mi? Evet, Gelen eksen artık yapıyorlar bunu. Uçak savar kullanıyorlar. İnsanları infaz etmek için uçak savar kullanıyorlar. Onu da geçiyorum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. İnşallah doğru değildir. Yedi Bre ayda altmış idam iddiası da vardı aynı zamanda bu ayın ortalarında Kuzey Kore'de. Yani Suudi Arabistan'dan azdır ama galiba. Suudi Arabistan'a evet. baktığımız Tabii, zaman İran'a da aynı Suudi. şekilde. Suudi Arabistan rekorunu kimse kıramaz. Yani muazzam bir idam rekord o Ve ha. artırıyor giderek. Ama merak etme. E, Hürriyet'in e, pazar ekiyle geçen hafta konuşan prens e, kadınların haklarını sağlayacağız diyor. Hangi prens efendim? En zengin prens. Walid galiba adı. Evet. Evet. Suud prens. Evet ha, tam hatırladım. O kadar çok olay oluyor ki ona dönemedik yoksa bir magazin programı yapmanın zamanıdır. Brezilya'nın baş, başkanı Cilma Rousseff ya da Husef mi okunuyor tam bilmiyorum. E, konuşma yaptı ama şu sıralarda belki de yarın itibariyle görevden alınmış olacak. Impeachment deniyor azledilmiş e, konuşmasında e, mecliste... Ben diktatörlüklerle mücadele ettim, savaştım. Vücudumda taşıyorum işkence izlerini demiş. Ve e, 70 yıldan sonra da bir anne ve anneanne olarak, dine olarak e, bugüne kadar bana yol göstermiş olan ilkelerden vazgeçmiş, vazgeçecek falan değilim. E, şey hiç anayasaya aykırıdır demiş. Kesinlikle çünkü bir suç göstermeniz lazım. Burada bir suç yoktur. Azledilmenin tek karşılığı suçtur. Anayasanın ihlali olur. Anayasanın ihlali de demek e, tamamen şeydir diyor. Darbe Hı. anlamına gelir ve gerçekten de Brezilya'nın genç ve ekonomik durumu berbat şu sıralarda başka sorunları da var. Zika faciası filan ama aynı zamanda da genç demokrasisinin çok e, vahim bir darbe. Gerçekten bir darbe şeyi altında olduğunu söylememiz Aynı lazım. zamanda e, Sağpağlı'la da e, Rusev destekçileri, Cimar Rusev destekçileri de sokaklara çıkmış. En az 20 bin kişinin katıldığı gösteride e, polis e, çoğu yerde gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale ederken yer yerde göstericilerin taş ve molotov kokteyli attığına dair çeşitli iddialar var. Evet. Dünyanın genel durumu biraz karışık yani. Eee Şey, bu Brezilya'yı takip edeceğiz tabi e, şeyle Dem Democracy Now!'da e, ayrıntılı bir konuşma vardı bu konuyu yakından takip eden Intercept e, internet sitesinin kurucusu Glenn Green Ayrıca Intercept'i bir de Portekizce Brezilya'da da e, açmışlar çünkü en büyük sorunlarından biri tıpkı Türkiye'de olduğu gibi şimdi espri yapmanın zamanı değil medyanın durumu Hacia evet. Brezilya'da. O yüzden de halk öğrenemiyor e, olup bitenleri. Bari iyi de gazeteciler var. Onlara imkan tanımak için yaptım diyor. Tam anlamıyla darbedir. Uluslararası sermayenin e, giriştiği. Hepsi e, bu, yani seçilmemiş şimdi adamlar gelecek diyor. Aralarında hiç kadın yok. Şeylerde de tapelerde de çok şey çıkmıştı zaten. Orduyla bu darbeciler arasındaki ilişkileri gösteren şeyler. Tam Türkiye'de de darbe girişiminin ardından tam konuşulacak bir şey. felaket bir durum var. Ama muhtemelen şey yapacaklar. Ee, az edecekler. Ondan sonra Brezilya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri gelişme. Bre, neydi? BRICS ülkelerinin en önemlerinden biri ve tepetaklak aşağı gitmesi ihtimali çok var ee, <gülüyor> birkaç dünyadan birkaç haber daha verelim Haşema yasağını durdurmuştu Danıştay Fransa Başbakanı Manuel Valls bazı tatil belgelerinde istiyordu uygulansın diye yani Naç sana kendi yorumunu bahsedebilir miyim bu konuyla alakalı Yani bu şeye baktığınız zaman, ya haşamayı yasaklayan bölgelere baktığınız zaman çoğunun Sarkozy'nin elindeki e, muhafazakar partinin elinde olduğunu görüyorsunuz. Yani önümüzdeki sene seçimlerde, e, önümüzdeki sene Fransa'da seçimlere gidiliyor. Ve bunun seçimlerle alakalı olduğunu, seçimlerdeki bu e, İslamofobi ve göçmen karşıtlığını kullanacak olan muhafazakar partilerin bir seçim e, stratejilerinden bir tanesinin olduğuna dair el, el, oldukça fazla sayıda analiz var. E, bunu da gözden kaçırmamak lazım ama yani riyakarlığın da e, bir hadde olsa gerektiği diye düşünüyoruz yani. Manuel Valls de şey demiş yani e, Fransa'da Cumhuriyet'in en önemli simgelerinden biri olan e, de ünlü özgürlük heykelinde e, Fransız bayrağı elinde e, ve çıplak göğsü çıplak şey e, bir de e, Marian adlı simgesi var ya her yerde heykelleri bir göğsü açık en azından memesi filan şey demiş Manuel Bart, Maria'nın göğsü açık çünkü o insanları besliyor, örtü giymiyor çünkü özgür demiş. Vay canına. <gülüyor> Bu Fransız devrimi uzmanı tarihçi Matil Larrer de feminist sembol olarak kullanması, valsin Maria'nın geri zekalıca bir şey demiş. Maria bir alegoridir demiş. ...anlatayım başbakan'a demiş. <gülüyor> göğsün açık olmasının cinsiyetiyle hiç mi ilgisi yok. Bunun sadece sanatsal bir kod olduğunu söylemiş. Çok <gülüyor> batrak ya. Yani hakikaten şayan hayret şeyler oluyor. Rıza Zarrab da reddi hakim istemiş. Gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan duruşması öncesinde gerekçene hakim Richard Berman'ın 2014'teki Türkiye ziyareti sırasında müvekkillerinin aleyhine yaptığı açıklamalara dayandırmış. Kaç senesinde? 2014'te. 2014'te. Evet. Soruştum öncesinde yani. Çok <gülüyor> önce bir evet. Ulusası hukuk konferansında konuşmuş gelip yakalarlar böyle işte. Yakalanmışlar. Bu böyle. Ş Şimdi biraz da e, Türkiye'den, cennet vatanından birkaç haber verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere bir açıklama yaptı. FETÖ'nün amacı sadece Türkiye'ydi, dünyayı da ele geçirmek dedi. Bunu biliyor muydun? Hesapları, yani 170 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Dostlarımız bunun farkında değil. İş işten geçtikten sonra farkında olacaklar demiş. Yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şike davasından sonra ilk kez Aziz Yıldırım'la görüştü. Burada soru e, ayrıca e, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tam da bu sırada ağır bir cezaya çarptırılması e, söz konusuydu. 120 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin TL ceza, PfdK yapmış bunu. Evet, yani Futbol Federasyonu'nun ceza kurulu işte. Ee, tam o sırada da tepede de görüşme var sarayda ee, ve Şekip Mosturoğlu ve Mahmut Uslu da davetler arasında bu cezayı niye aldı çünkü diğer bütün kulüpleri asıl şikeci onlardı ben biz hiçbir şey yapmadım dediği için özellikle Galatasaray'ı filan da suçladı hepsi FETÖ'cü bir tek biz demişti İşte görüşmüşler burada bir tek sorun var Bir eksiklik var bu davetler arasında Şekip Mosturoğlu ve Mahmut Uslu da var ama neden büyük Fatih Terim yok. Türkiye direkt. Döndü mü o Türkiye'ye? Döndü. İstifa B etmiş ama kimsenin haberi, haberi olmamış. Şey, ha anladım. Şey, bir şey soracağım. İstifa ettiğini kimseye söylememiş. İstifa mı etmiş? Evet. Fatih Terim. Hmm. Hadi canım. Evet. İlk ama hala hadi. görevde evet kendisi dün söylemiş. Ha. Bu arada tekrardan sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı mı gitmiş Aziz mı gidecekmiş Aziz Yıldırım mı Cumhurbaşkanı yanına? Aziz Yıldırım, ha, cumhurbaşkanı hayır, Aziz Yıldırım tabii canım. Ha, ne münasebet. Bir Ama yapayım. burada imparator elinde olmasını beklerdik. Olmaz. Bu durumda. İki. Yani üç. Cum üç. üç. Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım. Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin başkanı. Değişmez başkanı. Evet. Türkiye'de. Futbolunun direktörü Türkiye direktörü İmparatörü ve bir de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. var. Üç kişi yani. Evet. Bermuda üçgeni gibi olur. Ee, Dışişleri evet. Bakanlığından FETÖ uyarısı gelince Fenerbahçe Zürich'teki kamp yaptığı oteli terk etmiş. <gülüyor> Grasshopper'lara maçı için İsviçre'ye giden otelde Aceren'le yerleşmek üzereyken Dışişleri Bakanlığından uyarı gelmiş. Otel FETÖ'cü değil mi? Yok, evet. FETÖ mü var? Tabii, otel feducu diye Mövenpick de. mi? Evet. Mövenpick feducu muymuş? Yok canım. E, evet. İş Ankara'dan vücudu. uyarı geliyor. E, Türkiye'nin her tarafında var mı o otelden? Oradakinden. Ha oradaki bahsediyor. tamam o zaman o, Pardon. Ben o. Yan korktum. Yani baş bakanlık yazıda burada güvenlik kalımasa da güvenlik zafiyeti oluşur demiş. Otelin Mövenpick'in Arjantinli bir gruba ait olduğunu söylemişler. Arjantin mi? ama bu ha, grup hı. FETÖ ile finansal bağ varmış. Nazi Almanyası'ndan kaçanlar da Arjantin'e gitmişlerdi bu bağlantı ile gereksiz de olsa hatırlatayım. Böylece Nazi detaylı bir de. otel araştırması yapma zamanı olmayan ve Züri'nin en pahalı otellerinden biri olan Dolder Grand'ı bulan Fenerbahçe kafilesi hı. kısa sürede oraya yerleşmiş. Kişi başı gecelik fiyatı 900 avroymuş. Kişi başı? El, 50 bin avronun üzerinde ekstra Mini ödeme Minibar dahil yetmiş. mi? Daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra ya, Türkiye'de haber. Bir de meclisteki resepsiyonu şehitler nedeniyle iptal etti Yargıtay. Hı. Yargıtay Başkanı'nın adli yıl açılış töreninin. Cerablus'taki şehit yüzünden mi? Hayır. Yani o, o sayılmıyor. Buradaki Türkiye'deki şehitler ha, son yüzünden. Son çatışmalarla PKK ile girişti. Ama sarayda da yapılacaktı. Malum Beştepe'de yapılamadı. Neden? Yapılmama gerekçesi... Neden yapılacaktı sarayda? itiraz geldi ya işte. Neden yapılacaktı? Çünkü salon kapasitesi büyük ve güvenlik orada sağlanıyor demiş. Yani uçak sabah da konulacaktı en son konulmaya çalışılıyordu. Bu arada Konya'da elektrikler kesilmiş, darbe sanıp sokağa dökülmüşler. Valilik önünde toplanan, binasyon önünde toplanan halk uzun süre dağılmamış. Duyarlı bir halkımız var artık her zamankinden evet. daha çok. Valilik açıklama yapmış. Herkese iyi geceler. Darbe yok dağılın mı Başka, demiş? Evet. Başkaca sorun yok. vatandaşlarımızın hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Herkese iyi geceler demiş. Her elektrik kesildiğinde darbe olacağını zannedeceksek işimiz iş. Yani özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde maalesef ilk trafik kazası evet. olmuş. Bir ölü, bir de yaralı Çok var. Çok trajik bir olay. Sebebi yüzünden oldukça trajik bir olay evet, Selfie nedeninden oldu deniyor. Evet. İndiaya göre T24 habiri bu. Kazaya selfie çektirmek için araçlarını köprü üzerinde durduran sürücüler yol açmış. Zaten orada epey bir şey olmuş. Bu arada köprü köprüyle ilgili bir imza kampanyası başlamış. Uyuyamıyoruz, pencere açamıyoruz gürültüden diyorlar. Zekeriya ve Uskumlu Köy'de yaşayan yurttaşlar bölgeye hiç olmazsa ses kırıcılar yerleştirilsin diye imza kampanyası başlatmışlar. Keşke Zekeriya halkı değil. ve bölgedeki diğer şeylerde örgütlenseydi de ve kitlesel bir karşı çıkış duyulsaydı. Evet. Atatürk, sadece Kuzey peki, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos töreni neden iptal edildi onu biliyor musunuz? Hayır efendim neden iptal edilmiş? platform çökmüş çünkü. Sabotaj Atatürk mı? Kültür Merkezi'nde kurulan sahne çökmüş. Hı -hı. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmamış. Ee, tank yokmuş bu arada şeylerde, geçitlerde. Aynı zamanda uçak da yokmuş. Ama vinçten sarkıtılan bando varmış. Onu gördünüz mü? <gülüyor> vinçten sarkıtılmış bir şekilde bando çalıyor. Uçak olmamasına rağmen herkes elinde enstrümanlarıyla beraber vinçten sarkıtılmış bir şekilde Çok müziklerini icracı olarmış. Peki, sen gökyüzü, bu, bandosu. gökyüzü bandosu 20 metre yukarıdan sallandırmışlar platform kazası olunca Ankara'da bir de peki ok Meydanında ne olmuş ok meydanı hastanesinde istinat duvarı çökmüş hastalar tahliye edilmiş ve e, orijinal Türk yaratıcılığının harika bir şey çıkmış ortaya bir, bir bir duvarının bir kısmı tutturulmuş neyle İş, i̇ş makinesiyle. İş, i̇ş makinesinden yeni bir işlevde bu şekilde Türkler tarihe geçecek bir buluşta bulunuyorlar. Hı hı. Başka bir törende de Tokat'taki törende de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte e, okuyacağı şiiri unutup başka şiire geçmiş. Cumhuriyet Halk Partililer de itiraz etmişler. Ne? An tamam. Anlamadım. Çocuk ya. mu yapıyor bunu? Kim yapıyor? Hayır. Kim? Şimdi Anadolu Lisesi öğrencisi Servet Kaplan, Arif Nihat Asya'nın dua şiirini okumak için anons edilmiş. Ama öğrenci tutmuş şairin şiir, şiirini Ben de farklı bir okuyordum. şairden farklı bir şiir okumuş diye de sevinecektim. Hayır, tören sonrası Cumhuriyet Halk Partiler'de olmaz böyle şey demişler. Dua şiirini okumalıydı demişler. Onu da Atatürk geçiyormuş. Atatürk geçmediği için itiraz yapmışlar. Bana etmişler. kalırsa Arif Nihat Asya'nın bütün şiirleri aynı. Yani tabii ki hepsi ayrı güzellikte, ayrı hoşlukta. Poliste başörtüs serbestisi zorunluğa dönüşür mü sorusu var. Bendeki Nasıl? soru başka. Ordudaki subaylarda başörtüs zorunlu olacak. Yok, o konuyla alakalı herhangi bir o şey olmayacağına dair bir açıklama yapıldı. Ben burada başörtüsünde karşı değilim de o kravata karşıyım. Yani kravattan daha istedik bir şekilde durulabilecek bir şey konulabilir bana kalırsa. Gelen ilk fotoğraflarda bu anlaşılıyor. Evet, son iki haberi de veriyorum. Üç haber. Kışla da kavga olmuş. Karabük'te 125. Jandarma Eğitim Alayı'nda 10 asker birbirine girmiş. Biri ağır 10 yaralı var. Neden kavga etmişler? Birisi izin dönüşü söylendiğine göre alaya alkollü dönüş yapmış. Askerlere küfür etmiş deniyor ama. Hmm. Hep böyle bir şeyler vardır. Kavganın sebebini bilmiyorum. Ama asıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde kurban pazarında kavga çıkmış. 3 ölü, 3 yaralı var. Bu da hmm. cennet memleketimden insan manzaralarında ee, ve öldürmüş eca... kurbanlar sokağın ortasında bırakıp kaçan insanlardan da evet, bahsediliyor kurban var, bayramının gelmesiyle öyle. beraber. Ve son aylarda elimizde bir de şey Üç cinayet zanlısı Atalay Filiz'i yakalayan emniyet müdürü de FETÖ'den tutuklanmış. Gaziantep saldırısında ölenlerin sayısı 56'ya çıkmış ve çocuk sayısı dayanılmıyorsam maalesef 34'e yükselmiş durumda. Ve son haber olarak da işte komandan TCGV araya e, meclis başkanı sinirlenmiş ve katil demiş. Bir hasta senep siz çaldınız mı? Ben yokken hasta senepre. Çalmadık. Belki ÇE'ye... Ya ama ya artık sempre de sürekli çalınıyor. Nereden geliniyor tekrardan şey muhabbetine ben de anlamıyorum yani yılların. Çok eski MTTB'den. MTTB'den hala oradaki husumetler Orada. mi taşınıyor şu evet, Ben Benim mi? öyle bir teorim var. Şu andaki kavgaların en büyük sebebi 1970 ve 60'larda yaşanmış olan husumet. Hala onların uzantılarını yaşıyoruz diye ilginç evet, bir teorim meclis var. Meclis Başkanı İsmail Kahraman diye yazmıştı Hasan Cemal. MTTB'li onca yıl içi hala dolu, nefret ateşi hala sönmemiş. Çeygevara ikatik ilan etmişti. Eşkiya demişti ve genç insanların giydiği Çeygevara tişörtlerine de karışmış. Benim insanım gencim giyemez böyle. Ne olmuştu tişört böyle diye. bir şey düşünmüş ya durup dururken. Ben onu merak ediyorum. Yani yolda birini mi görmüş Çey tişörtlü ya da torunu gelip amca Çey dedeceğim şey kim mi dedi? 69'da yani. 6. filo'ya dönük protesto mitinginde MTTB'de Milli Türk Tarihe Birliği'nin öncünde organize oluyorlar. Ali Turgut Aytaç'ı ve Duran Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürmüşler sonra. Toplu namazdan sonra solcuların üzerine işte böyle bir durum var maalesef. Ama en son haberimizle bitiyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarının dördüncü gününde hayranlarının karşısına çıkan Kibariye sahnede üç 3 aylık hamile olduğunu duyurmuş. Eşi Ali Küçük Balçık'ta bebek haberini binlerce kişiyle aynı anda öğrenmiş. Kibariye 56 yaşında. Yani Mitchieger'ın 71 yaşında baba olduğu, 72 yaşında baba olduğu haberinden sonra bana artık hiçbir şey şaşırtıcı gelmiyor. Ee, evet ama tabii zorluk çekebilir. Muhtemelen. Büyüklerde. Biraz zorlu değil yani sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Umarım ki iyi şeyler olur. Yani sağlık dostu. 80 küsür yaşında ilk okula gittiğini görecek bebeğinin çocuğunun. Bakalım ne olacak? Evet. Şey. Hmm, peki bu noktada bir Türk dünyaya bedeldir diyerek e, bitirelim. Ne çalıyoruz? Pizza görün. Ünlü şarkısı Turn Turn Turn, her şeyin bir mevsimi vardır. Savaş ve barış şarkılarından çalıyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Demiş. Günaydın. To everything turn turn turn, there is a season turn turn turn, and a time to every purpose under heaven.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 A time of love, a time of hate A time of war, a time of peace A time you may embrace A time to refrain From embracing To everything Turn, turn, turn There is a season Turn, turn, turn And a time to every purpose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 ikaste.